İnsana ihsan etmiş olduğu e, en mümtaz hasletlerden birisi akıldır. Akıl insanı mükellef kılan unsurlardan asli olanıdır. Aklın fıtrattaki görevi, yapması gerektiği işi ona yüklenilen sorumlulu idraktır. Çünkü aklın donanımı rahatlıkla ona sunulan her şeyi idrak edebilecek seviyededir. Çünkü Allah vazgelle az önceki zikrettiğim ayette de Allah her nefse itaatini ve isyanını yani neyin itaat neyin isyan olduğunu hayrı ve şerri neyin iyi ve kötü olduğunu ona ilham etmiştir. Yani tabi yapısında bunu iyi ve kötüyü birbirinden ayırt <gülüyor> edebilme istidadı, kabiliyeti vardır. Eğer iyilik yaparsa iyi şeyler niteliğinde İtaat nitelinde vicdanın huzur bulur. Çünkü vicdani onda sağlama unsuru gibidir. Ama kötü şeyler yaparsa vicdanen rahatsızdır çünkü sağlama unsurudur. Ee, bu vicdan kelimesi kullanılsa kullanılsa sadece yani vicdanen rahat mısın dediğimiz söz fıtri meselelerde gündeme gelir. Kur'an'la sabit olan hükümlerde katliyetle bunu yaparken vicdanen rahat mısın sözü söylenilmez. Çünkü Kur'an'a ne kadar ters düşüyor, ne kadar Kur'an'a muvafakat ediyor, önemli olan bu. Bir de aklına yatması gerekmiyor. Hevasına münasip olması gerekmiyor. Aklına yatsa da yatmasa da, hoşuna gitse de gitmese de Kur'an'dan gelen naslara akıl orada teslim olma zorundadır. Ama fıtri boyutta ise aklın görevi idrak olması sebebiyle anlaması, düşünmesi üzerinde tefekkür etmesi gerekiyor. Bazen fıtri boyuttaki aklın idrak görevini imani boyuttaki teslimiyet görevini yardım maksadıyla kullanabiliyor. Ha, burada da akıl sadece nedir? Muhatap hatip değildir. Yani bir binektir, katiyetli suari değildir. Ee, az önce de dediğim gibi Arap suresindeki zikretmiş olduğum ayet-i kerimede bizim dışımızda müşkülatı olan iki tayfeden bahsederken birisi mutezile demişti. Mutezile her meselede olduğu gibi naslara devamlı akli yaklaşır. Aklına yatkınlığı ve uygunluğu ile meseleye yaklaşır. Eğer naslarda aklına uygun düşmeyen şeyler varsa ki e, imani bapta bu en tehlikeli olanıdır. Nastar'ı aklına uygunluk e, teşkil edebilecek şekilde yorumlar. Bu aklı, aklın görevinin sınırı aşmasıdır. <gülüyor> Ki sorumluluğu dahilinde değildir. Peki, Akıl... Peki, Dediğini anlamadım. Biraz daha soruyu netleştirirsen hoş olur ama dersine akabinde. Dersin akabinde. Burada Muhtezile'nin bu ayetteki sorunu şu sadece örnek olsun diye vereceğim hiçbir insan daha ruhlar alemindeyken Adem'in babasının sulbünden çıkarılıp aracısız vasıta olmadan Allah'ın kendilerine muhatap edip ben sizin Rabbiniz değil miyim sözüne evet dedikleri o olayı vakayı hatırlamıyorum İnsan nasıl hatırlamadığı bir şeyden sorumlu tutulur ki? Hem de ayetin altında yarın kıyamet günü de bundan haberimiz yoktu demeyesiniz diye bunu yaptık diyor. Tabii ki fıtri boyuttaki meseleleri değerlendirirken sair meseleler gibi değerlendirme yöntemine gidemiyorsunuz. Çünkü insan tabiatındaki eğilim, fıtri eğilim aklı ile düşünerek elde edebileceği bir şey değildir. Düşünün. Biz arıya diyor öğrettik. Yani ettik diyor. Neyi öğrettik? Bal yapmasını. Arıyı tutsanız siz bunu nerede öğrendin, nasıl öğrendin, kaç senede öğrendin diye sorsan Arı bunu anlamaz ve size cevap da vermez. Ve nasıl öğrendiğini anlatabilmesi bile mümkün değildir. Ama arının bal yapma gibi bir istidadı var mıdır? Bu onun ispatıdır. İşte insanoğlunun da fıtraten sahip olduğu değerler bu niteliktedir. İlla hatırlaması gerekmiyor. Varlığı ki az önce dediğim gibi bu kemikler toz toprak olup çürüyüp yok olduktan sonra ama Bunları ikinci defa kim yaratacaktır ki? sorusuna Allahu azze ve celle ben diye cevap vermiyor. Ben diye cevap verseydi aslında bu cevap doğru olurdu fakat onu ilk defa yaratan kimse ikinci yaratacak dur diyor. Yani insanın varlığını, birinci yaratılışını ikinci yaratılışına hüccet olarak, delil olarak sunuyor. Çünkü insanın birinci yaratılışını inkarı mümkün değil etmez. Halbuki inkara en müsait olan birinci yaratılıştır. Çünkü hiç yoktan yaratılmıştır bunun izahını birçok örneklerle devam ederek vermeniz mümkündür. Burada biz fıtratın selim yani fıtri değerleri bozmadan imana muhatap dek, yani bir nebinin gelmesi ve nebiye gelen vahyin bize ulaşmasına kadar fıtratın selametini sağlamak gerekir. Fıtrat bozulmamalıdır. Eğer fıtratı bozmadan iman merhalesine ikinci misaka ulaşmışsanız selim bir fıtratla ancak sahih bir imanı bina edebilirsiniz. Çünkü imani meselelerdeki her şey fıtrattaki bir aslına bina edilir. Mesela sevgi denilen duygu fıtraten her insanda vardır. Ama fıtri boyuttaki sevginin kullanımı gayri nizamidir yani nizamsızdır. <gülüyor> İnsan bu sevgiyle iyi ve kötüyü ayırt eder, zulmü ayırt eder, yardımı ayırt edebilir. Ama vahiy boyutundaki konulan hükümleri ayırt etmesi mümkün değildir. Annesini sever, yakın akrabalarını sever, kendisine iyiliği dokunan kimseleri sever. İmani boyuta geldiğiniz zaman ise burada sevgi imanın esaslarından bir tanesi oluyor bu da nasıl oluyor? Ayet kelimesi dediği gibi, ve min alnası men yettihi du min doni ilahi andada. Yuhibbu hubbillah ve ledine âmanu aşedde hubbelli İnsanlardan öyleleri var ki Allah'a denk eşler edinerek ona ortakları yani ortak koşarlar. Halbuki iman edenlerin sevgisi. Allah'ı olan Allah'a severmiş gibi severler. Halbuki iman edenlerin Allah'a olan sevgili sevgisi daha güçlüdür diyor. Görüldüğü gibi sevgi burada iman esaslarından emredildikleri bir şeyle muhatap olan değerdir. Eğer insanda sevgi olmasaydı Allah azze ve Celle sadece kendisinin ve kendisi için sebileceğini söylemezdi. Yani fıtrattaki asıl ne ise imandaki vahiyle gelen emir ve nehirlerden bu fıtri asıllara göre. Fıtri boyuttaki selametini imani boyuta kadar götürme. Mesela fıtri boyutta insanlar yalanı ve doğruyu bilirler. Yalanın ne olduğunu bilirler. Çünkü hilaf-ı hakikat söylenilen sözdür. Doğru ise olduğu gibi aslına uygun söylenen sözdür İster menfi ister müspet. Hiç önemli değil. Aslına uygun olan sözü. Düşünün gelen daha kendilerine vahiy gelmeden, nebi gelmeden önce, yalan söylemekten sakınan, yalan söyle, söyleyen, itham eden toplumdan dışla, dışlayan, güvenilmez birisi olduğunu rahatlıkla ilan edebiliyorlardı. Ebu Süfyan daha hala meş, e, müşrik, Allah Resulü'nün mektubu Hirak'la ulaştığı zaman, Hirak'lı e, Şam'da Hicaz'dan gelen kafilerin olup olmadığını sorar. Onların içinden Mekkeli olup olmayanı Muhammed'i tanıyıp tanımayan birisini sorarlar. Bukhari'deki hadis de Ebu Süfyan'ı bulurlar ve Ebu Süfyan'ı götürürler. Hirak huzuruna. Hiraklın bazı sorular sorarak Peygamber hakkında ondan cevap alır. Hira, Ebu Süfyan kervanın yanına geldiği zaman e, ne oldu falan ne e, ne yaptılar? İşte böyle böyle oldu. Muhammed hakkında soru sordular diyor. Ne yaptın? Eğer kendime yalanı yakıştırabilseydim, ayıplanmayacağımı bilseydim, orada Muhammed hakkında yalan söylerdim diyor. Düşünün Ebu Süfyan müşrik ve yalan söylemeyi kendisine yakıştıramıyor. Fıtratı bozulmamıştır bu mevzuda. İmanla muhatap olduğu zaman umuman sahabeyi düşünün. Daha müşrikken iman etmemişken fıtri boyutta fıtri değerleri bozmadan imana ulaşmışlar ise imandaki birçok mesele bu doğruluk, dürüstlük üzerine bina olur. En azından şahadet dediğimiz mesele ki ceza hukukunun uygulanmasında asıl olan şehadet bunun üzerine bina edilir. Müşrikken yalan söyleyemeyen birisinin inandıktan sonra yalan söylemesi hiç mümkün değildir. Onun için Futuri boyuttaki değerler bozulmadan, selim bir şekilde fıtrati selime ile imana ulaşmışsanız, o zaman sahih bir imanı bina edebilirsiniz. Çünkü yalan veya dürüstlük bozulmamış, yalan kötü görülüyor. Ondan sonra dürüstlüğün üzerine bina edilen, şahitliğin üzerine bina edilen birçok şey bu meselede rahatlıkla sahip bir şekilde ikame edile bilinir. Ki bu ortamda mümin olduğunu söylediği halde, tevhid ehli olduğunu söylediği halde insanlar rahatlıkla yalan söyleyebiliyorlar. Hem de kendisi gibi inanan birisini aldatma ve dine adına rahatlıkla yalan söyleyebiliyorlar. İşte bunun için fıtri değerleri selim bir şekilde imana ulaştırırsanız ancak sahih bir imanı bina etmeniz mümkündür. Eğer sahih bir imanı bina ettiyseniz ancak halis bir tevhidi bina edebilirsiniz. Selim bir fıtrat, sahih bir iman ve halis bir tevhid peş peşe birisi bir sondakinin altyapısını oluşturur. Neden? Oradaki emir ve nehirler bundaki astın üzerine bina edilir. E, tevhitte de imanı değerli kılan asliyet vardır. Yani iman ettikten sonra o imanı zedelemeyen yani imana bulaştırılmayan şirk <gülüyor> imana şirk bulaştırılmamışsa Ayet-i Kerime dediği gibi اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ا۪يمَانَهُمْ بِظُلْمِنْ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُوا وَهُمْ مُهْتَدُونَ iman edip imanlarına zulüm giydirmeyenler yani şık bulaştırmayanlar işte onlar hidayet üzere ve güvendedirler diyor. Çünkü imanın geçerli olması için mutlak halis bir tevhidin olması gerekir. Bunu da anlayabilmek için eğer iman dediğimiz şeyleri teferruatına girdikten sonra daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum ama en azından bazı ifadelerle zikredersek bunu bilirsiniz. İman denilince mesela Allah'ın varlığını kabul etmek. Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul etmek, Allah'ın rızk veren, razzak olduğunu kabul etmek, Allah'ın yaşatan ve öldüren olduğunu kabul etmek, Allah'ın malik mülk olduğunu kabul etmek, namaz kılıp, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, ömre yapmak, adak adamak, itikafda kalmak, iman esaslarından mıdır? Emekkelilerde bunların hepsi vardı. peki Mekkelileri şirkle itham eden ayet ne anlamda gelmiştir Mekkeliler Allah'ı bilen bir topluluk Allah'a inanan bir topluluk Mekkelilerin Allah'ı bilmede Allah'a imanda hemen hemen sorunları hiç yok gibiydi sadece bazı sorunlar müşkülatlar vardı ki Allah Resulü zaten İslam'da da onlara işaret ederek düzeltir mesela diyor ki Mekkeliler diyor yani müşrikler Arafat'ta güneş batmadan önce inerlerdi. Biz güneş battıktan sonra. Onlar Müzdelife'de atalarının atalarını kahramanlıklarını anarlardı. Siz ise Allah'ı çokça anın diyor. Hac aynen kalıyor, sadece arızalar, hatalar düzeltilerek gidiliyordu oraya. Bu gösteriyor ki Mekkelilerde iman vardı, Allah'ı bilme vardı. Ama bu onlara fayda vermiyordu. Neden? Mekkelilerin sorunu Allah'ı birlemekteydi. Allah'ı bilmede değil, Allah'ı birlemekte. Şimdi bu değer ölçülerini ele aldığınızda, bizim bu toplumumuzda uygularsanız, sadece iman meselelerine bakar, bu insanlar bunları yapıyor, necat ehlidir deyip tevhidi göz önünde bulundurmazsan, imanın olduğu bir toplum nasıl şirk ehli sayılıyor. Ebedi cehennemde kalabilecek sorunları olan bir topluluk olarak itam ediliyorsa Mekkelilerle kıyaslasanız, bunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Hatta o toplumu bu devreye getirseniz ki Ebu Cehil zamanımızda olsaydı öyle zannederim Hacemmi lakabıyla anılırdı bu toplulukta. Hacemmi lakabıyla o zaman e, Selim bir fıtrat sahip bir iman ve o imanı geçerlilik kılan halis bir tevhide sahip olma zorundasınız. Onun için Allah'ı bilmekle birlemeyi karıştırmayacaksınız. Allah'ı bir bilmek başka, birlemek başka. Allah'ı bilmek başka, birlemek başka. Allah'a iman etmek başka, Allah'ı birlemek başka şeylerdir. Evet, Bunu böylelikle burada birleştirmiş olduk ki eğer bu dersi tekrar tekrar dinlerseniz e, zannedersem yakalayacağınız ipuçları sadece başlıklardır. Ondan sonra bu başlıkları sıraladığınızda aklınıza gelebilir fıtrat, iman, İslam, benel kavsin akide tevhid din. Bunlar demek ki bazen müşterek, yüzde yirmilik bir müşterekliği varsa, yüzde seksen ayrı anlamlar ifade eder. Bazen bunlar birbiriyle beraber zikredilir. Bir şeyin tarifi, birisi birinin tarifi oluyor, bazen hepsine birden din deniliyor. Bazen İslam'ın varlığı mevzubahisi oluyor, imanın, sözden söylenenin reddediliyor, çünkü kalbe girmediği anlatılıyor. Heh, bu başlıkları yakalarsanız fıtratı müstakillen alırsanız fıtri değerler, imani değerler birinci misak, vahiy boyuta kadar aklın görevini düşündüğünüzde fıtratta idrakmış ima, e, imanda ise teslimiyettir aklına uysa hoşuna gitse de gitmese de vahiy ile geleni kabul etme zorundadır ama fıtrat böyle değildir idrak mevzubahis yani akıl ile yakalayabileceğin değerler mevzu bahistir. Ha, bunu selim bir şekilde götürdün mü? Selim bir fıtrat, halis bir imanı neticelendirir. Hal, e, sahip bir imanı. Sahip bir imanında geçerliliği halis bir tevhidle mümkündür. Evet. Anlayamadığını sadece bu mevzuda yani az önceki yaptığımızda bu parça üzerinde soru sormak atış serbest. yavaş yavaş tek tek sesi yükseldi. Olan evet. e baktığımız zaman, baktığımız zaman mesela cibirin hepsinde, cibirin hepsinde, iman hepsinde, zor durumda, imanı, şartlarını altı olarak hepsinde, İslam İslam'ın i̇slam şartlarını İslam'ın şartlarını kurması. Bu da iman ve İslam'ın ayrı şeyler olduğu anlamına. Ama birbirinden kopmadığı anlamına. Bunlar beraber, İkisine birden din denildi. Bu kimdi? Cibril'di. İşte o Cibril'di size dininizi öğretmeye geldi diyor. İfadelerin ikisinin Hı. din oldu bununla garardır, gelip de ee... kabilesinin elçilerinde ise bir olan Allah'a iman etmenizi emrederim derken bir olan Allah'a iman nedir deyince İslam'ın şartlarındaki zikrettiğini Allah'a imanın tarifi olarak sunuyor burada. Evet. Evet söz konusu ayet-i keramelerin de dedilerin iman etmiklerleri düzenleniyor. Ki istenilen bir söz tabi ki Allah'ın onların iman sözlerini reddetmesi e, iman etmediniz diyor ama ama, ama Müslüman olduk diyebilirsiniz. Yani Doğru. İslamın burada, imanla, İslam burada farklı şeyler Evet. Bu Şöyle farklı diyebilirsin. İslam burada amelle yapılanlardır. Dille söyleniliyor. Amel de var ama dil reddediliyor iman reddediliyor orada çünkü kalbe girmediği için müslüman olduk diyebilirsiniz diyor ama bu kıymet olmayan bir müslüman biz kimin İslam'ını kıymet olmadığını bilemeyiz çünkü imanın kalbine girip girmediğini biz bilmeyiz Allah Resulü söylemeseydi zaten peygamber de bilmezdi onu doğru aferin Ali. Şimdi dıştan gelen teşbihleri, benzetmeleri şöyle bir bırakacağım, önce biz mesela başlıkları topladık, başlıkları topladıktan sonra mesela bir de iman hadisini aktardım, iman el imanu bid'un ve sebe'une şubeten. اَعَلٰهَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاَدْنَٰهَ اِمَاتَتُ الْاَذَٓا عَنِ الطَّرِيخِ اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْا۪يمَانِ İman yetmiş küsur şubedir, diyor. En alası La ilahe illallah, en ednası insanlara eziyet veren şeylerin yani yollardan giderilmesidir. Ve hayâ da imandan bir şubedir, diyor. Burada şimdi imanı tarif ediyor şubedir. La ilahe illallahı da İslam'ın şartından olan la ilahe illallahı namazı zekatı da <gülüyor> imanı şubeleri olarak gösteriyor. Hatırlarsanız onu da burada zikretme zorunda kaldım. Burada belki ileriye dönük imanın İslam'ın, fıtratın e, amel boyutundaki eylemlerinin adına biz kulluk deriz. Çünkü genel anlamda Allah Kur'an'a baktığınız zaman وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَابُدُونَ Biz cinleri ve insanları sadece bize kulluk etsinler diye yarattık diyor. Biz bunu ekseriyetle tevhid derslerinde delil getirirken buradaki kulluğun birlemek anlamında olduğunu söyleriz İbn Abbas'tan gelen rivayette. Yani اِلَّا لِيُوَحْهِدُونَ Beni birlemeleri için yarattım. Eğer bunu tevhidi bazdaki kulluk olarak ele alırsan doğru. Ama kulluk kelimesini hemen öncelikli olarak tevhidi bazın yani tevhidin amelleri, imanın amelleri, fıtratın amelleri diye kulluğu ele alırsak müstakillen önce buradaki kulluğun yaratılış gayemiz olan kulluğun ki ayette açık net olan ne? İnsanın sadece ibadet için yaratıldığıdır. Bu ibadet kelimesi, ubudiyet Arapçadır. Ha, bunun herhangi bir dilde karşılığı olan bir kelimeyle diyelim ki kullukla anılması bunun anlamı değil Türkçe karşılığıdır neden çünkü kulluk dersen kulluk da soru işareti taşıyan kulluk ne demek deriz ha, kulluğu genel anlamda biz anlattığımızda tarifimizden deriz ki kulluk insandan düşünce söz kasıt ve fiil olarak sudur eden her şeyin adıdır deriz bunu anladın? Kulluk insandan düşünce, düşünmenin tefekkürün kulluk eylemi olduğunu biliyorsun. Sözün ağızdan çıkan bir kelime bile ya tuğba ağacının çekirdeğidir ya zakkum ağacının çekirdeğidir. Ondan sonra kasıt, niyet bir kulluk eylemi. Ondan sonra e, ağzalardan sudur eden her şey bunlar kulluğun anlamıdır. Bunların hepsi kulluk anlamı içindedir. O zaman kulluğu fıtri boyutta alırsan, imani boyutta alırsan, tevhidi boyutta ele alırsan, imanda imanın şubeleri, tevhidde tevhidin cüzleri, fıtri boyutta da fıtri değerler olarak gündeme gelir. Burada kulluğu yakalama zorundasın. İmanın şubeleri derken burada imanın 70 küsür şube olması 71, 72, 73, 74 anlamında değil. Bu çokluğa delalet eder. E, en yükse, üstünü la ilahe illallah en aşağısı yoldan insanlara eziyet veren şeyleri gidermek derken işte bunun arasındakilerdir. Ne kadar varsa. Bu da Kur'an'la ve sünnetle sabittir. Biz buna kulluk deriz. İman da imanın şubeleridir. deriz. Tevhid'e tevhidin cüzlerin. Fıtri boyutta da fıtri değerler olarak bakarız. Bu kulluğu bu şekilde anlarsak anladığın zaman, bu, bunun genel anlamıdır. Çünkü fıtraten sahip olduğumuz değerler, her bir kulluk eyleminin tezahür ettiği temellerdir diyelim, yeme içme. İnsanda fıtri bir değer mi, ihtiyaç mı? Öyle mi? Her insan yer ve içer. Ama yeme ve içme bir kulluk eylemi, ''Kurani boyutta bunu ele alırsan, Allah'ın helal kıldıklarını yemen, haram kıldıklarından uzak durma, eğer haramları yersen şeytana kulluk etmişsindir.'' diyor. Diyelim ki insanın münasebe cinsiyesi, kadının erkeği erkeğin kadına ihtiyaç duyması fıtrî bir gerekçe mi? fıtridir. Sizin eşlerinizle münasebe-i cinsiyeniz bile bir sadaka ibadet. Ey Allah'ın Resulü kişinin şehevi arzularını tatmin etmesi nasıl bir kulluk eylemi olur? E bunu haramdan telafi etseydiniz ne olurdu? diyor. Düşün insanın bir yetimin ensesini okşaması sadaka bir kulluk eylemidir. Bir Müslümana tebessüm etmesi bir kulluk eylemidir. İnsandan ne sudur ederse etsin başıboş rastgele sudur eden şeyler değil kulluktur. Onlar her halükarda biz düşünsek de düşünmesek de o işin idrakinde olsak da olmasak da o bir kulluk ama idrakinde olmamak büyük bir aptallık olur. Çünkü senden o sudur eden şey bir kulluk eylemi olarak gündeme geliyor. Bu ya Allah'a ya şeytana oluyor. Sen onun kulluk olduğunu düşünmezsen muhakkak ekseriyetle şeytanın kulluğunda tezahür eden bir amel oluyor. Burada da kulluğu anlama zorundasınız. Ki kulluk hakkında da belki onun üzerinde ders kaydı vardır. Yani Avrupa'daki çocuklar onu müstakil olarak hem kasete hem de sidilere. müstakil sidiler geldi mi sana kulluk hakkında? Var. Evet. Ha? Hollanda'dakilerin yaptığı, çoğalttı. O çoğalan sidiler geldim onu kastediyorum. Müstakir. Anladın? Burada kulluğu yakalama zorundasın. Kulluğu yakalarsan, kulluk hakkında o kayıtları dinlerseniz çok güzel şeyler öğrenebilirsiniz. Sorunun cevabı herhalde istediğin istikamette değil ama. Yani, tabii, yani böyle şeyler oluşmadı neyin oluşmasını istiyorsun, nasıl oluşmasını? Ya belki de bunun altyapısı bende zayıf olduğu için ben bunu anlamakta güçlülük çekim. Güzel. Yok. Anlamakta güçlük güçlülük Şu şuraya kadar anlatılanı güzel yakalamışsın. Dediğim gibi az önce başlıkları yakalayın, içlerini doldurmaya çalışın. Evet. İnşallah o kasatları temin yapabiliriz, evet. belki Sen mi kaldırmıştın? Hadi de diyor ki, İslam'a girer, İslam'ın güçleri de geçmişinde bazı ramlarında hesabı çekilmiş. İslam'a gider. İslam'ın güzelleştirmesi, geçmişinde fazlığında da hesabı çekebilir. Evet. İzzettin'in sorusuna binaen, buradan biraz açıklamaya yapar mısınız? Yani iman, kalbi, İslam'ın anevi mi? Burada İslam'ın tanımında, kalbin dışındaki amelleri, insan dikkat etmediği zaman, geçmiş var. Kalbin dışındadır her azanın kendisine göre biçilmiş ameli var. Diyelim ki kalbin tasdik derken, itikadi boyup, dillen ittifakı, ondan sonra sevmenin, tevekkülün, kalbin ameli olması, birçok sözün, dilin ameli olması herkesin kendisine göre. Bazı üçü bir arada geçerlidir. Birbirinin müte lazımıdır. Bazen kalple dil yeterli, bazen tek bile yeterli kalbe. <gülüyor> olması gerekir. Ama bu hangi amel, imanı cüzdeli dediğimiz hangi ameli konuşuyorsan. E, namazı örnek verdim herhalde değil mi az önce? Namaz gibi bir ibadeti koy şimdi. Kalbin payı var mı? Var. var. Mesela niyet kalbindir. Namazdaki huşu kalbin amelidir. Ki başlangıçta niyet çok çok önemlidir. Bazen insanlar namaza başlarken başlarken ee, öyle oluyor ki namaza geliyor ama aklı dükkanda kalıyor. Hesap makinesinin başında kalıyor. Ee, namaz kitabının başında bizim niyeti anlattığımız gibi niyet kalbi eda edeceği ibadete kalbi ve zihni hazırlamaktır diyor. Ondan sonra e, huşu dediğimiz şey bununla mümkün olur. Mesela e, el yani kalbin ürpermesi e, diyor ki idaredu kirallah huacilat kulubu onlara Allah'ın ayet Allah zikredildiğinde kalpleri dur ürperidir bak ürperme kalbin amelidir Heh, namazın içinde bunların hepsini görebilirsin dilin ameli var namazın içinde ağzaların ameli var bazen hepsi toptandır bazen sadece dilin ameli vardır bazen sadece kalbim vardır bu konumuna göre artık nasıl şey yapıyorsanız amelleri güzelleştirme derken icabında e, Müslüman olmadan evvel fıtri boyutta e, dürüstlük bozulmuş. Yalan söylüyor. İman ettiği halde bu yalan gidiyor. E, tevhidi boyutta da bu yalan gidiyorsa bu düzeltilmemiş. Çünkü önce fıtri bozukluktan da sorumludur. İmani boyuta taşım taşımıştır. E, burada selim bir fıtrat yoktur. Cüzü bozulmuştur. İlla hepsinin bozulması değildir. İmanda da o cüz sakat gidiyor. Fıtri boyutta dürüstlük adı altındaki zikredilen bir değer imana girer girmez şahitlikte gündeme geliyor. Değil mi? Ondan sonra birisine iftira atmada gündeme geliyor. Ona sonra birisi hakkında doğru söz söylemedi, güzel söz söylemedi gündeme geliyor, Nakilde gündeme geliyor ve imanda yani fıtratta bozulan bir değer imanda belki 10 tane, 20 tane amelin bozuk olmasına sebep oluyor ve düzeltemiyor, o zaman onda fıtri boyutta dürüstlüğü düzeltmesi gerekir. Mesela birçok amelin sakatlığında bazen dün Ankara'da da söylediğim gibi bazı insanlara peygamber böyle yapmış diye demeden önce Allah'a ve Resulüne itaatin önemini ona anlatmak gerekiyor ki Allah emretti, Resulü emretti dediği zaman bir durması gerekiyor. Heh, bazen eğer e, anladıysan ben dediğini bazı şeyleri düzeltemeyişi aslındaki bozuktan Mesela bu, sıra, bu sıradaki derslerde çok soruldu. O zaman fıtri bozukluklar nasıl, nasıl düzeltilir? Fıtri bozuklukları düzeltme, imandaki amelleri düzeltme kadar kolay değildir. Bence fıtri bozuklukları düzeltme çok zordur. O zaman onu e, söylediğim, lokalize etmek ve karantinaya almak gerekir. En azından bizdeki o fıtri bozukluğu çocuklarımıza aktarmamak gerekir. Çünkü her çocuk kullü mevlidin do alâ'l-fitreti derken, fa ebawahu yehûdân ev yuhnâsârân ev yumacisân. Herden çocuk fıtrat üzere doğar. Anası ve babası onu Hristiyanlaştırır, Yahudileştirir, Mecusileştirir derken, burada sadece ana babayı değil, anayla babayla başlıyor. Çünkü evet. toplum da var, çevre. Toplumda her fert ya anadır ya babadır ya da çocuktur. O zaman e, biz kendimizi o fıtri bozukluğumuzu karantinaya alıp en azından çocuklarımıza intikal etmesini önlememiz gerekir. Onların onu düzeltip yani fıtratlarını bozmadan sahip bir imanı bina etme halih bir tevhidi ikame edebilme imkanı veririz. Yani bazen dediğim gibi fıtri bozukluğu e, yani imandaki bazı amellerin edasıyla karşılaştır, karşılaştırdığımızda onlar kadar bu kolay değil fıtri bozukluğu çok korkunçtur şu an farkına vardıysanız yani toplumun değerleri mesela bir zaman herhalde e, Kanal D'de bunu yapmışlardı iffet sorgulanıyordu ya bu ne demek iffetin sorgulanması Yani fıtri değerlerin zayi olması mesela bizim toplumumuzda o kadar hoş fıtri değerler vardır ki yani biz şimdi e, diyelim ki Avrupa yemek kültürüne hangi gözle bakar bir düşün geçen birisiyle olan bir sohbette bizde yemek kültürü bir damak tadı değildir bizde yemek kültürü ikram ettiğimiz yemeklerle değer kazanır komşuya misafire fakire ona buna verdiğimizde değer kazanır biz yemek kültürüne bir Avrupalı gibi sadece hayvani bir damak tadıyla yaklaşmıyoruz ki yani biz misafirimize belki kendimize yapmadığımız şekilde en güzel yemeklerimizi biz misafirimize ayırırız yani kendimiz için belki iki sene üç sene kesemeyeceğimiz koyunumuzu tutar misafir için biz keseriz Anlatmak istediğimi yakalarsan senin daha çok işine yarar. Burada fıtri değerlerin bozulmasından bahsediyoruz. Fıtri değeri bozduğunu bir daha bir araya getiremezsin. Anado Anadolu'da bir insan fakirdir ama en güzel yiyeceğini kenarda tutar. Babanne mesela bize yumurtanın hepsini yedirmezdi. Ölürdük biz tereyağlı yumurta yiyeceğiz diye. Oğlum misafir gelir aniden bir şey olmaz misafire kırıveririz derdi yani düşün çok sevdiği torununa yumurtayı vermiyor sadece misafir geldiğinde veririz diye. Bu bir fıtri bir değerdir. Şimdi insanlar sanki şehirlerde ki bu daha çok da görülüyor şundu, köylerde fakirdi ama ikram edecek bir şey vardı. Şehirde adam misafir gelirken çay hesap ediyor. Ne kadar para gideceğini hesap ediyor. Bu gitmiştir. Bunlar gelmez bir daha. Şehirde misafirperverlik evinde insan ağırlamak bitmiştir. Yani bu fıtri değerler gitti mi bir daha zor gelir artık ve İslam'a baktığında yani hadis-i şerifte men kana yu'minu billahi ve'l-yevmil her kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirine ikram etsin diyor. Komşusu aç çatırken evinde tok yatan bizden değildir. Bunlar yani bu şeylerin eseri. Bu öldü mü bitmiştir artık. Yani fıtri değerler zor geriye gelir kazanılır. biz kendimizi karantinaya alacağız. Bizdeki bu bozukluk en azından çocuklarımıza yani taşmamalı. Yani düşünün e, misafirperver yani ikram etmesini seven bir evde yetişen bir çocuğu düşünün. Bu nere giderse gitsin ailesinden gördüğü değerlerdir bunlar. Ve onu yapar. E, bizim oralarda yani e, hoş bir söz vardır. Mesela ağa kimdir bilir misin? kendisi aç bile kalsa yanındaki çalışanı aç koymaz. Ağa budur. Ağa yanındaki çalışanı köle gibi kullanan kendisi doyup onu fakir bırakan aç bırakan değildir. Bunlar fıtri değerlerdir. Ama biz az önceki e, tabii öyle düşünmediğimiz için yanlış oluyor. Kulluk anlamı içinde değerlendirmeniz gerekiyor. Yani sizin eşinize alıp verdiğiniz bir lokma bile ağzına verdiniz, bir lokma bile sadaka diyor. Bu bir kulluk eylemi. Ya en azından nefsinizi bir hurma da, hurmanın yarısıyla cehennem ateşinden koruma çalışın diyor. Bir hurma daletinin yarısını sadaka vererek nefsinizi ateşten koruma çalışın. Ba sadaka bir hurmadan da olur. Değil mi? Hurmanın yarısı da olur. Onu değersiz görme. Ateşten önüne bir kalkan almaya çalış diyor. Bir hurmanın yarısı ile de olsa. Bırak şimdi bizden ne olurdu. Yani Onun hükmünü. Bizden olmadığını söylüyor. ya O hükmünü sorma. Hükmünden evvel bu ameli uygulayalım da hükmü kolay kendiliğinden gelecek. Anlayacaksın. Komşun açatmayacak. <gülüyor> Komşunu da düşüneceksin. Bugün yiyeceği var mıydı yok muydu? Benim kokum ona gitti mi gitmedi mi diye. <gülüyor> Boş ver sen uyutmuş şimdi. Bak hemen kafa takılıyor. E, oraya takılmaması gerekir. Bunu yapabiliyor muyuz burada? Gidin Anadolu'ya mesela daha hala vardır. Gitti şu an biraz. Bazı yerlerde bazıları. Mesela biz kendi, ben çocukluğumu hatırlıyorum. Kendi köyümüzde. Cuma sabahı fakir, dul, yetim, kocası olmayan, çalışamayan hastalara o evden, yani biz tabakla sadaka çıkarırdık, Un çıkarır, bulgur çıkarır, ne varsa tavrı o eve götürürlerdi. Her cuma günü. Ve öbür haftaya kadar yeteceği birikirdi onun. Ha, neden? Her zaman sen o aç mıdır, değil midir diye düşünemezsin. Evde kaynatacağın bir taç çorbayı götüremeyebilirsin. Ama çorba yapacağı şeyleri götürürsün, kendisi yapardır. Hem de komşusu aç yatanın hükmünü sormadan evvel bu ameli yapalım ondan sonra hükmü önemli değil amel önemli burada şimdi devamlı maalesef ha? Ya, şu an bitti mesela Konya havalisine gidin şu an apartmanlarda da var yani farklı bir yemek pişirsin oradaki olanların hepsine birer tabak götürürler yani kokusunu aldı hissetti duydu diye. Abi, bu güzel bir şey bak şey Efendim? Büyük şehirlerde şimdi götürseniz Ya büyük şehirde açlıktan ölen birisini bile görse dönüp bakmıyor. Bakmayın siz bunun öyle oldular. Bu çok zengindir, de, zengindir deyip geçer. Eee yani dağıtmadan ben fıtri değerleri anlatmak istedim. En azından karantina ayalıp bizdeki bozuklukları çocuklarımıza aktarmayalım. Çocuklarımıza paylaşmasını öğretelim, birisine vermesini öğretelim şimdi. Evet. Aynı mevzuda. İman evet. Tabi evet. Buyur. Şimdi Cibril adresinde de gördüğünüz gibi Cibril aleyhisselam Resulullah sallallahu iman nedir? diye sorduğumda Resulullah sallallahu aleyhi ve imanın işte rükünlerine evet. sayıyor. Evet. Yani biz bugün iman nedir diye bir soruda muhatap olduğumuzda iman kalple tasdik, dille tasdik, azalarda tasdiktir diyoruz. Yani burada iman tanımlarken biz farklı bir yolda gidiyoruz. Farklı değil. Resulullah e, işte iman dildi, Şimdi almanlar, oradan iman esaslarını anlatırken üçlü yerde imanın amel olarak tezahürü eyneme dönüştüğü yeridir o üç. Kalplen, dillen, azalarla. Çünkü oradaki zikredilenleri neyle ifade ediyorsun? Kelime-i şehadeti namazı, kalpli kalbin payı var, dilin payı var, azanın payı var. O ayrı şey değil. Farklı bir ifade ama belli bir şeyin temelini oluşturuyor. Şimdi bizim kulağımız bu ifade ennastarda yer alıyor. Hangisi? Yani işte, e, i̇man, kalp ve tasdik. Dinler, az önce de, az, e, deminden beri Hucurat'taki ayetlerle bunu anlattım ya. Tabii dışarlarda gezersen buraları duymasın. Kaydı dinler. Değil mi? Tabii. Bu dışarlarda gel diyordu. Necmi gel gel gel diyordum. İslam imanında. Evet, sen cevap aldın sen bunları ikram ederek dersten kaldın evet kaydı dinleyin mi evet sen boş ver onu şimdi fıtri düzgünlüğün imanda nasıl sahi imanı gündeme getirdiğine bak hep hükmü olmayacak yere bakıyorsunuz. Benim ümmetim 80, 73 fırkaya ayrılacak diyor. Hepsi ateşte birisi kurtuldu diyor. Sahabe hangisini soruyor? Ha? 72'yi sormuyor değil mi? O biri soruyor. Ama biz hep o 72 kim? Bunlar 72'den mi? Şunlar şöyle midir? Hep onu sorarız. Ebedi kalacaklar kalacaklar? Sahabenin sorduğu üsluba bak. Biri sor. Biri öğrenmek daha <gülüyor> kolay. Bu adam eskiden Cemil Çiçek'e de geçti, hükümetin sözcüsü gibi, evet. Devam edelim. Şimdi biz sahih hadisle, bizim defterse işlemiştik bu hadisle. Evet. Sahih bir hadiste Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. İmanın en sağlam kulu Allah için sevmek, Allah için gurur etmek hadiste. Evet. Bunu nasıl anlayacak bir yani? Allah için sevdiğimiz adam mesela bir Müslüman'a, işte imanın çok kuvvetli olduğunu veya bir, birisini Allah için kullandığımız <görsent Jazz> zaman iman çok kuvvetli olduğunu delili mi olacak bu? Mi Sevgiden tek Allahı sevmek Allah için sevmek. Allahı sevmekle Allah için sevmek farklı mı? <gülüyor> Demek ki siz dersleri kayıtları hiç <gülüyor> dinlememişiniz. <gülüyor> Şimdi bak tek Allahı sevmekle Allah için sevmek ayrı şey mi? <gülüyor> Ha? aynı mı ayrı mı <gülüyor> tek Allah'ı sevmek Allah istediği için de ha. İşte, al, tek Allah'ı sevmekle Allah için sevmek aynı değilse sen bunu burada ayır yeter Allah için sevmek imanı şubelerinden birisi olur noksan olduğu gibi hiçbiriniz ee, iman etmiş sayılmaz. Ta ki kendi nefsi için neyi seviyorsa kardeş için de onu sevmeyince. Bu imanı cüzlerinden birisidir. Allah'ı ile alakalı değil. Allah için ile alakalıdır. Bu kasetleri dinle. Ali. Arkanızdan da bulabilirsiniz onları. Sizin sözcülüğünüzü yaparsa bu, yapana kadar bu mevzuda destek olsun size. Anladın mı? Şimdi, e, Yine yakalım. Yani. Bak şimdi, herhangi bir amelin yani onu, onu herhangi onu bir anladın. amelin <gülüyor> sınıfını anlamak istiyorsan Allah'ı sevmek, tek onu sevmekle alakalı o? Allah için sevmekle onu mi? Anladıysan bitti o zaman. Anladıysan bitti. O onunla alakalı. O ona denktir. Diyor, durur, durur. Yok demedim. Tabi işlenir gene. Bu tevhidle alakalı değil. İmanın cüzlerinden birisiyle alakalı. Allah için sevmekle. adam bir tane sivite işe koşar. Mesela tasavvuf dinesine çalışır. Sözcü diyorsun işte. Tabii. Bırak kendini ifade etsin. Ama sen anladım bak, anladım diyorsun, anlamamış gibi konuşuyorsun. Allah'ı sevmekle tek Allah'ı sevmekle Allah için sevmeyi ayırt edebiliyorsan o dediğin hangisine konulur? Hangi rafa? Hangi rafa koyacaksın onu? Ben Vette hükmü öyle. Gidersin, olduğu yere koy, çıkma, Hı -hı. Devam, An anlamadın değil mi yine? <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi ben teferruatına girmeden önce şimdi eee Hmm, tabii. Ararsan bulabilirsin. Ee, Allahı sevmek, Allah için sevmeyi, e, tevhid'e giriş, e, risaletinde herhalde kayıtlarda var bu, değil mi? Bazen insanlar Allah için seviyorum diyerek onları Allah'a severmiş gibi o mertebiye çıkarırlar. Ki bu tasavvufta olan bir şeytir karıştırırlar bazen Allah'ı sevmek sadece Allah'ı sevmek Allah için sevmek farklıdır şimdi bir insan çocuğunu sever mi? Allah için sever bir nesebi bağlı çocuğu Allah'a itaatten alıkoyuyorsa çocuğunun sevgisi o sevgi belalı bir sevgidir korku tabi olan bir korku var zarar veren bir korku Musa aleyhisselam kıpti birisini öldürüp Mısır'dan korkarak kaçmadı mı? Musa, Musa korktu. Allah geri dön dediği zaman, geri döndü mü? Eğer o korku geri dönmesine mani olsaydı o korku tehlikeli olurdu. Ama bilmiyormuş gibi soru soruyorsun. boyutuna galiba. Ya ya. Allah'ı sevmek. Allah'ı, bir tek Allah'ı sevmekle. Allah için sevmeye ayır. O hangi rafa konuluyorsa oraya var. Ha, ondan sonra müstakillen hükmü mesela hiçbiri iman etmiş sayılmaz ta ki kendisi için neyi seviyorsa Müslüman kardeşi için de onu sevmedikçe ben kendi nefsim için sevdiğimi Müslüman kardeşim için sevmezsem iman benden külliyen gider mi? o şube gider bu kadar çünkü bu sevgi Allah için olan sevgi evet çoktan beri bu deminden yaklaşım, beri Erkan yaklaşım yaklaşım yapacağım bu Ali abinin herhalde aradığı cevaba yakın oldu şimdi diyelim biz dışarıda yani günümüzde görürüz mesela genç bir bayan görürün genç bir erkek üstü aşağı açık böyle rahat bir şekilde aa iyi biz ona bakarken mesela Allah'ın sevmeyeceği bir durum olduğu için, yani hem bizim gözümüze hitaben nefsimizi bozan bir şey, hem onları görecek toplum açısından hani kötü bir şey. Yani nedir? Aa bak işte bu gençler böyle rahat hareket edebiliyorsa, mesela ona uzak yaşlı olan bir çocuk, o çapı ufak olan bir çocuk diye ki ileride hani ben de böyle yaparım. Bu gayet normal sokakta yapılan bir şey. Dediğimde biz, bizim ona bakış açımız, açımız hani Allah için buz edeceğiz, kötü bir şey olduğunu düşündüreceğiz kalbimden. Şimdi veya yolda gidiyoruz mesela, ben mesela arabayla gidiyorum, sakallı cübbeli birini görüyorum, Allah için hemen yanaşıyorum. Abi diyorum ne tarafa, diyorum bu tarafa. Benim oraya yanaşmamamızı sevdiği, yani Allah Azze Celle belki o sakalından hürmeten, bilmiyoruz tabi itikab boyutunda nedir. Ben o insana Allah için hizmet etmek, etmek istiyorum. Görüp de hoşuma gitmem mevzuya da, hani kendim ve toplum adına ama Allah'ın sevmediği için buğuz ediyorum. Ali Abi'nin herhalde almak istediği cevap diyor. Yani Baştan biraz da dağınık dağınık ama sonunu biraz toparladı. Bence buydu. Bence buydu. Başından biraz dağınık gibi göründü ama yani Allah için buzetme etme, Allah için sevme. Dostluk ve düşmanlık Allah içindir. Hocam e İmanın en üstüne la ilahe illallah tevhidle alakalıdır. Bir insanın muvahid olabilmesi için tevhidin bütün cüzlerinde Allah'ı birlemesi gerekir. Ama müşrik olması için tevhidin her cüzünde ortak koşması gerekmez. Birinde ortak koşsa gider. Hiçbir amel tevhidi boyutta olamaz. Kullarım bana dünya dolusu günahla da gelse, o gelse onları dünya dolusu mağfiretle karşılarım. Ha ki bana ortak koşmamış olsun. Hiçbir şey tevhidi boyutlu olmuyor. Sen sadece kelimelerle bir yaklaşım, bir rengi rengine benzediği için yaklaştırıyor. Dediğim gibi şu ifadeleri baştan anlamanız gerekir. Fıtratı, imanı, İslamı, akideyi, tevhidi, dine. Bunu iyi yakalayın, bunu ayırt edersin. Evet kıstas, yani ölçü olmalı. Sen mi? Evet. Tabii başlayalım. Şunu için Tabii ki şüphe yok. Yani. Yani. Kelami bir tartışma olduğu için aslında anlattığımız çok aralar. Ben bu aslında bunu aslında çok iyi evet. anlattım. Evet. İlk defa da tam o evet. kadar. Şey. Yani akıl-fıtrat ilişkisi, iman-teslimiyet ilişkisi çok güzel bir yani. Şimdi hocam çok tersiplerde de tartışma konusunda daha önce de bir dersleriyle arkadaşlarımız bu konuda tartıştı kendi aramızda tartıştık. hocam yani diyelim ki İslam'ın mesajı ulaşmadı. Yani bu klasik bir soru zaten. Hı. Ama sizin bu anlattığınızda bağlantılı olarak öğrenmek istiyorum. Şimdi mesela bir akıl var ve onun fıtratılar Bozulmamış yani... Fıtratla, selim bir fıtrat sahibi. Selim bir fıtrat var fakat Kur'an, e, Peygamber ve İslam ulaşmamış ulaşmamış. Bu fıtrat idrak ede müsait. Ben bunu ilk defa hakikaten çok güzel... <gülüyor> Aa, Ak aklı ona yeter. Kesinlikle öyle anladım. Akıl idrak etmeye müsait. Çünkü Allah onu öyle yaratmış. Tabii. Hangi şeye mensup olursa olsun bir insan, dünyanın neresi Tabii. bu idrakını nasıl kullanırsa yani teslimiyet boyutu Şimdi bu, iman Kaydedir, asıldır. Evet. Ama ne kadar kullanılır bilmeyiz. Varsayımla hareket edecek böyle birisi. Bu kainatı bir yaratan var. Beni de o yarattı dese bu söz kurtarır. Yani biz de bu konuda yani net şey mesela, oluşmamıştı. bilmediğimizden, mesela 70'li mesela yetmişli, yetmişli yani. senelerde, yani ben 68 kuşağı olarak bilinirim, evet. bizim ortamımızda solcu, dinsiz, materyalist, düşünceli çok vardı. Bu insanlar mesela şöyle diyordu haklı olarak, ''Sen Türkiye'de doğdun, anam baban Müslüman, senin Müslüman olma normal.'' Birisi de Grandland'da doğmuştu, anası babası hiçbir dine sahip değil, onun diyor olması gayet normal. O zaman seni Müslüman olarak, Müslüman bir anadan babadan dünyaya getirerek burada olmana Allah seni kayırmıştır, ona zulüm etmiştir gibi gündeme geliyordu. Şey ha, biz cevap veremiyorduk. Az önce dedim ki fıtri boyutta bütün insanlık, Arabı, yani Kürt'ü, Türk'ü, Çin'lisi hepsi aynı seviyede sorumludur. Ta ki vahiy ona Nebi gelene kadar. Nebi gelir ama vahiyin içeriği ulaşmamıştır bu mümkündür. Yani illa Nebi'nin gelmesi değil. Nebi 14 asır önce gelmiştir. Ama 14. asırda yaşayan birisine vahiy ulaşmamıştır. Niteliğiyle. Ha, bu ortamda fıtri değerlerle iyiliği, kötülüğü bilir bak. Sadakanın iyilik olduğunu vicdanen bilir. Ki ondan değil mi? Avrupa'nın bütün kuruluşları sağa sola fakirlere ona buna güya yardım etmeye giderler. Ama birisine zulmetse bu da yani insanı rahatsız eden burada bir yaratıcının Rabb'ın varlığı bunu kabul etsin. Beni yaratan odur. Yani kainatı yaratan bir yaratıcı var. Beni de yaratan odur dese bu söz onu kurtarır. Bu yeterlidir. Çünkü bunu akıl yani akıl ve kalp devrede olduğu halde konuşan demin sen var mıydın? İnsan bir kibrit çöpünü dahi tesadüfe bağlamazken bu kainatı tesadüfen oluştu diyebiliyor. Burada var mıydı insanı e Bak bunu başka dinlerseniz baya faydalı olabilir. İnsan tutuyor bir kibrit çöpüne tesadüfi vermiyor. Yani ben desem ki kibrit çöpleri bir zaman ormanda ağaçtı, kesildi, ölçülü bir şekilde planiye girdi, düzgünce yontuldu. Kibrit dediğimiz kimyevi madde yerden çıkarıldı, mayi bir şekliyle uçları batırıldı, kağıt işte ağaçtı, kağıt oldu falan, kutu şeklinde geldi. Kendi kendine oldu desem ne dersin bana? Aptal dersin. Ama kibrit çöpüne tesadüf ihtimalini vermeyen bu kainata tesadüf diyebiliyor, rastgele oluştu diyebiliyor. Ki normal insan mantığında tesadüfi anlatmaya kalkarsak bir çuvalın içine, büyük bir çuvalın içine bin tane pul koyun şu tombala pulu gibi. Hepsi beyaz, birisi kırmızı olsa, için artsanız, elinizi içine soksanız o sadece bir olan kırmızı tombolayı kaçta kaç elde ederseniz Bir milyonda bir. Bak tesadüf bu. Anlatmak için. Ama milyarda bire bile ihtimal yoktur şeyde. Şimdi akıl bunu anlar bakın. Bu kibrit çöpü kendi kendine olmadı. Hatta bunun için deriz ki, yani sen normal elle çizilmiş bir resme bak. Ne de güzel olmuş bu resim mi dersin? Yapan ne güzel yapmış mı dersin? Çünkü resim kendi kendine olmuyor, onun bir faili var. Her sanat bir sanatkarın varlığına delalet eder. Onun için o dediğin mahiyette ama insanlar bazı sebeplerden dolayı fıtratı bozulmuş. Bazen öyle oluyor ki, bilgili insanlar insanın fıtratını bozuyor. Bu şey tesadüftir diyor, ya bildiğini zannediyor, adam fizikçidir, tesadüfen olmuştur bu diyor. Ama <gülüyor> karşılıklı konuş kibrit çöpüne dahi tesadüfi vermesin. Ha demek ki aklıyla kalbi devrede değil o bunu derken. Onun için akıl burada idrakte sorumludur ve akıl bunu yakalar. Bunu yakalayabilir. Şimdi biz ne yapıyoruz? Türkiye'de doğmuşuz, Arabistan'da doğmuşuzdur. Bir Araplara az önce anlattım ben. Allah'a inandıklar halde, namaz kılıp oruç tuttu, zekat verdikler halde, bak o onları kurtarmıyor değil mi? ama birisi bu kainatı yaratan var beni de yaratan o da bak o sözünü kurtarır bunu kurtarmayan şeyler onu kurtarabiliyor bu adalettir işte <gülüyor> hangisi senin tabii Üzere Şimdi, benim, şey benim adını... e, az önce ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bu zaten asıl. Evet, Rabbimizin sözü kurtarır. Bakın yani İbrahim aleyhisselamın kıssasına, bu En'am suresindeki ayı görmesi, hilali görmesi, geceleyin yıldızı görmesi, kendiliğinden baktığınızda görürsünüz. Çünkü herkes bulunduğu ortamla, çünkü vahiy bana gelmemişse, benim sorumlu olduğum, doğuştan yükümlü olduğum şeydir. vahye gelmemiş bu fıtri boyutudur. Fıtri boyutta aklın görevi idrak, vahye geldir mi teslimiyettir. Bu kadar. Yani bu diziliye açıldı hocam. Orada ha? iki, iki kısım yani iki kısım bu konuda ihtilafa düşüyorlar. <gülüyor> farklı fikirler, görüş bildirileri, muhtezilim ve Arşı Orada demedim bak. Bu ayet üzerinde sahip. bizim dışımızda iki tayfenin sorunu var dedik. Birisi Muhtezile. Mutezile her şeyde olduğu gibi aklı yaklaşıyor. Hiçbir insan diyor. Daha aruflar alemindeyken Adem'in sulbinden çıkarılıp Allah'ın karşısında dikilip ben sizin Rabbiniz mıyım diye bir sözde muhatap olduğunu hatırlamıyor. İnsanlar hatırlamadığı şeylerde nasıl sorumlu olurlar diyor. Şimdi mantıklı değil mi bu? Evet, mantıklı, uygun bir şey Doğru şimdi. Ama şimdi onlar bunu nasıl anlıyor, Sayır anlayış tipinde, şimdi bir arı, arı için Allah diyor ki ben ona öğrettim, vahyettim. Neyi öğretmiş? Balı. Arıyı tutsan sen bunu nerede öğrendin, ne zaman öğrendin, nasıl öğrendin diye sorsan arı bunu anlar mı? Cevap verir mi? Ama arı bak bu işi yapıyor. Onun o hali hüccet olma. Az önce bu kemikler toz toprak olduktan sonra tekrar yeniden dünyaya kim getirecek sözü? Bak aklı cevap verirken Allah ben miyor? Onu ilk defa kim yarattıysa ikinci sefer o. Birinci yaratılışın ikincisini delil olarak zikrediyor. Halbuki insanın ilk yaratılışı inkara daha müsait biliyor musun? Neden insanlar birinci yaratılışını inkar etmez, gündeme getirmezler? Hep ikinci yaratılışı. Kur'an'da diyor bakın فَانْدُرْ اِلَا اَثَارِ رَحْمَةِ Keyfe كَيْفَ يُحْي الْاَرْضَ بَعْدَ نَوْتِهَ Bakın dur şu Allah'ın şu rahmet eserlerine koskocaman yeryüzünü öldürdükten sonra tekrar nasıl diriltti bunu şimdi sen anlayamazsın ama bir insan kışın başında doğsaydı kışın sonunda ölseydi sadece ağaçların, tabiatın, dünyanın ölü halini görseydi ona ilkbahara anlatsaydın sana inanır mıydı? İnanır mıydı? Çünkü nasıl anlayacak o onu? Başında doğup baş sonunda ölseydi kışın baharı görmeyen bir adam nasıl o ağaçların tekrar canlandığını düşünebilirdi ki? Onun için de bakın Allah'ın rahmet eserlerine Kosko, koskocaman arzu öldürdükten sonra tekrar nasıl diriltti? Diyor. Ve bunun için çok örnek var yani bu mantıkla gitsem ben eğer Allah'ı inkar etme mantığıyla gitsem inekler bile bunu insanlardan daha akıllı ineğin yaptığı sütü kim yapabilir ne yaparsan yap süni olur değil mi arının yaptığı balı Türkiye kadar bir fabrika kur Türkiye kadar eleman kondur arının yaptığı balı yapması mümkün mü ama bak küçücük arı bunlardan daha akıllı İnsanlar şimdi mantıkla hareket ettiği zaman, yani nasıl söyleyeyim, mantık çelmesi insanı tökezletmek içindir, bunu iyi yakalayacaksınız. Şimdi ben mantıklı mantığını iyi kullanan birisi olsam size iyiyi kötü gösterebilirim, kötüyü de iyi gösteririm. Şimdi akrep dendiğinde hepiniz korkar mısınız? Neden? Peki yeryüzünde, dünyada bir senede kaç kişi akrep sokmasından ölür? Çok Peki su nasıl bir nimettir? Denizde boğularak Kaç kişi suda boğularak ölür? Suda boğularak ölen daha çoktur. Neden sudan böyle korkmayız? Denizde girersen korkarız hocam ancak. neden sudan bu kadar korkulmaz? Akrepler rastlarsan sokar. Şimdi yani ak. E aslında suyun zararı akrepten daha çok suda ölen daha çok ama sudan korkmayız mantığını kullanan birisi bu insanları perişan edebilir mesele bu değil aklı nerede kullanacağını bilmendir Allah bilmekte akıllarını Biden'e teslimiyet gerekiyor. Doğru mu? Fıtri mi? boyutta. Onu ayıracaksın. Peki haricilerin burada düştüğe problem olacak mı? ver başka sorunlar. Anlattığımız yeri yakalayın yeter. Onda zamanı geldiğinde. Tamam. Başım. Buradan dışarıya çık. Ben niye ben Aslında e, hakikaten anlatılmak istenir. istenileni anlayıp vakit kazanalım diye öbürküsünü de öğrenme kaygısıyla bu soru sorulsa fevkalade bir şey. Ama biz anlaşılması gereken yeri anlamadan hemen başka yere atlamaya kalkıyoruz. İki ayırma yapmıştınız hocam. Birinci ayırmalıdır, ikinci ayırmalıdır. İkinci ayırmalıdır Demek getirdim. ki bizimle alakalı olan kısmı birinciydi, ikincisi değildi. Bir Şimdi şey, diyelim şey. bütün insanlar yaratılır, terbenizliği, Rabbini Ruhlar alemindeki Adem'in sulbünden ben Onu bile anlayamazsın <gülüyor> şimdi Adem'in sulbünden Kıyamete kadar yaratacağı bütün nesli Çıkardı. Nasıl anlarsın? Bir düşünsene bunu yo Biraz kafanı çalıştır Ben size bir incir çekirdeği Getirsem şöyle Küçücük Bu incir çekirdeğini Ektiğini düşün Birkaç sene sonra ağaç verir, kocaman ağaç. Binlerce incir. Her incirin içinde binlerce çekirdek. Her çekirdeği ektiğini düşün. O baştaki çekirdeğin içindeydi bunların hepsi. Nasıl değilse iç içe sıkıştırılmış. Şüphemiz olduğundan demiyorum. İnandığımız şey biz anlatabilecek güçte değiliz. Bizim aptallığımız bu. İnanıyoruz. İnanmama korkusunu, tehlikesinden dolayı korktuğundan inanmadığını söylüyor ama çok şüphe geliyor. Mesela 1900'lü senelerde biz üniversite açınca Avrupa'dan birçok öğretim görevlisi getirdiğimizde bu gençliği nasıl fitneye düşürdüler biliyor musun? Kader mevzunda. Gelen hoca alın yazısını soruyor, anlatamıyor. Hocalara sorduğunda ulan sen gavur mu oldun diyor. Bak şimdi. Bir daha sorduğuna soracağına pişman oluyor ve bu gençlerin hepsi ilk önce alın yazısıyla sapıttılar. İnsan inandığı şeyi anlatabilmeli. Anlatamadığını bilmiyorsun yaşayamazsın da demektir. Biz Anadolu'da körü körüne inandık diyen insanlarız. İnanmak bizim tercihimiz değildi. Babamız Müslüman olduğu için biz Müslüman olduk. Doğru değil mi? İman kimin tercihi? Halbuki iman tercihimiz olmalı. İnandığımız için onu seçmiş olmalıyız biz. Babamızdan, dedemizden kalan miras olduğundan değil. Şimdi biz, şükür Allah, yani elhamdülillah biz ailemiz Müslümandır, Kur'an-ı Kerim e de tanıştık. Işte, mesela... Miras yedisin yani. Yok, şimdi elim... Afrika'da yaşıyor adam. Doğmuş siz söylediğiniz şekilde hani iman noktasını düşünmüş. Yani. Zaten arkadaş da aynısını sordu. Sormak istedi ya. Yok. Kur'an-ı Kerimle tanışmadığı için mi sadece iman etmiş olması onu kurtarıyor yani. Kur'an-ı Kerimle tanıştığı mi? zaman. İman. Şimdi. Vahip gelmedi öne. Bilmiyor. Bizim gibi amel etmesi gerekildi mi o zaman? Ona varan haber neyi gerektiriyorsa. Yani ona ulaşamın mesela bir yaratıcıya. <gülüyor> inanmış olmasını kurtarıyor muyum? Bakın şöyle anlatayım sana. Da. Ee, diyelim ki anlayabileceğini şey ee, bu Avrupalılar Amerika'ya gittiklerinde Amerikalı yerlileri buldular. Oradaki yerliler taştan, ağaçtan bir şeyler yontup karşılarına geçmişler. Eğilip kalkıyorlar, ibadet ediyorlar, saygı duruşunda duruyorlar. Bu ne anlama gelir biliyor musun? Hiçbir şey duymayan insanda bir ibadet eğilimi vardır. Bir şeyi büyük görüp ona sığınma duygusu vardır. Bu insanın tabiatındadır konu. Yani inancı kökünden yok etmek mümkün değildir. Eğer bu insanların inandığı şeyi yok edersen, mutlak inanacak bir şey icat ederler. Bunu yaparlar yani dönece yer mesela adam kedi yiyor, köpek yiyor diyor. Kedi gibi akip olayın veya diyor, akrep yiyor, onun gibi diyor işte güçlü olayım. Kaptan diyor. Şimdi aslında mezunların dışında da sanki benim cevap vermeme e, yani so, cevabını verebileceğim sorular sormuş niteliğinde kabul ediyor soru. Şimdi bunu yaban atmamak. İnsan bırak yeme içme meşgul olduğu hayvandan bile tesirlenir bunu anladın mı? Yediği yiyecekten tesirlenir. Bak Allah Resulü ne diyor? Deve çobanları ikincidir. Koyun çobanları halimdir, keçi çobanları ise haşin küfürbazdır. Bak keçi çobanlarına keçi yerinde duramaz, gezer. Bir dalı ver, keçi kaybolmuştur. Küfür eder, bağırlar, taş eder. Keçi çobanları bak hep böyledir, ahlaksızlık terbiyesiz küfürbazdır. Koyun çobanları halimdir, koyun sakindir. Git yat iki saat, bakmışın gene oradadır koyun. <gülüyor> Ve deve çobanları bak kincidir. Sen hiç acı yiyen adam mı, acı yemeyen adamın konuşmasındaki farkı seçebilir mi? Ya dağda yaşayan adam ile ovadaki yaşayan adamın sesi bile farklıdır. Biz bağırarak konuşuruz. Dağda yaşayan adam böyledir. Ama şehirdeki adam kulaktan kulağa fısıldar. Ben bazen de sesinizi yükselttim ve tek tek konuşurum. Ne medeniyiz Allah aşkına be. Kulaktan kulağa fısıldamak sadece fitne için olur. <gülüyor> evet. Yani onlara o atma bak şimdi, ee, mesela, gerçi bunu fıtrat dersinde bulabilirsiniz, girmeyeceğim ona. Ee, fıtrata şu an zamanımızdaki verdikleri isim nedir biliyor musun? Ne diyor? Beşeri değerler. Doğu'da bunun adı e, Darma felsefesidir. Ecevit de bu felsefenin talebesiydi biliyor musunuz? Ecevit bu darma. Ha bunu <gülüyor> Avrupalılar ta abokjiner, abokjinilerden almaya çalışmışlardır. Yani kişinin fıtri seyri içerisinde bunu yakalarlar. Her şey kendi tabiatı içinde seyreder. Hiç kimse buna karşı duramaz. Tabii seyri budur olması gereken bu. İnsanlar şimdi inançta birçok şeyi zayi edip kaybettikleri, yıprattıkları için diyelim ki vahiy bahiye dayanan dinlerden Hristiyanlığı düşünün. Hristiyan ilimehli, dindarlar bunu zayi etmiş. İnanmayanlar da bunu zaten kökünden kurutmaya çalışmış. İslam da aynı aynı nitelikte gidiyor. Bu değerler ne oluyor? Rastgele. Şimdi fıtri değerlerin ölçüsünde nizam yoktur. Ve çok az bir yerinde nizam var. Şimdi sevme dediğimiz şey, insandan rastgele harcanılan bir şeydir bak normalde. İstediğini seversin. Ama Allah diyor ki, sadece beni benim için. Anneni babanı sevme bile ölçülü. Senin annen baban Allah'a isyan ediyorsa, Allah'a inananların onlarla, o gibi kimselerle seviştiklerini göremezsin diyor sana bir ölçü, nizam getirmiş. Ne oluyor insanlar? Şimdi dinsizlerin çokça gündeme getirdiğim hürriyet anlayışı. Hürriyeti kullanırlarken mutlak kullanıyorlar değil mi? Hürriyet hiçbir yerde mutlak değildir. Kaçiyet de mutlak değildir. Hürriyetli mutlak kullanana o zaman şuradan arabanın giriş yasağını kaldır derim. Benim hürriyetimi kısıtlayamazsın. Hürriyet devamlı mukayyettir. Benim hürriyetim senin hürriyetinin başladığı yerde biter. Değil mi? O zaman herkes hürriyetini kısıtlamadan şikayetçidir. Ama Allah bu nizamı koymuş. Hürriyet nizama alınırsa değerdir. Gazeteciler mesela haber alma hürriyeti deyip adamın mahremine giriyor. Değil mi? Bu hürriyet değildir. Çünkü hürriyet rastgele kullanıldı mı yani beyini alınmış bir mahluk gibi olur. Serseri gibi olur. Dolanır. Ve bunu nizama alır. Sevgi nizamsız olamaz. Korku nizamsız olamaz. Hiçbir şey nizamsız değildir. Değilse hayvanlar olursun. Bize konulan nizam nedir? Hayvanlardan çok farklıdır. Değil mi? Ha, hayvan olmak istiyorsan buyur derler. Olsaydın bari birçok şey günah olmazdı hayvan olarak. Ama insan olarak o günah ve suç olur. Neyse. Yeri olmadığı için bunu biraz kısa geçtim. Ama fıtrat derslerinde kayıtlarda bulabilirsiniz. Buyurun. Hocam bu karakter eğitimi Yani işte mutlak. Şöyle bir ifade şık olur mu diye de bunu duydum. Yani kullanmak isteğiyle <gülüyor> yediğinin dini üzeridir gibi bir Yediğinin? Dini, dini, dini üzeridir. Yemenin dini olmaz ki. Görünüşe bir olabiliyor. Yani böyle bir ifade var da şık olur mu bilmiyorum. Yani böyle bir şey hani insanın yedikleri, insanın insanın inancını, ibadetini, ahlakını, karakterini ciddi anlamda etkili o şeyi O jenetik olmaz. Gele geçici olmaz. Bu bir tercihtir. Çünkü isteyen inansın, isteyen küfresin diyor. Ayette. Çünkü e, iyiliği ve kötülüğü ilham etmiştir diyor ya. Az önce ayet-i de zikrettiğim gibi itaat isyanı, her nefse ilham etmiştir diyor. İnsan iyiyi ve kötüyü ayırır. Bu vicdani bir şeydir. Vicdan bir sağlama ölçüsüdür. Hatta bazı noktalarda tıkandığımızda doğru söylüyor. Vicdanen rahat mısın deriz. Çünkü vicdan onu yönlendirir ama bu fıkri boyuttadır, imani boyutta değil. Vicdan bunu yönlendirir. Mesela bir zaman e, e, aksi, ben kasabaya indim. Bir cip var, kiralık bir cip. Bir baktım, bir ka erkek, kadın, iki çocuk var, konuşuyorlar. E, baktım Fransızca. Neredesiniz falan derken şivelerden anladım, Belçikalı. Tabii benim kaldığım şehre yakın bir yerden. Neredeyse bazı adamları zikredince o da tanıyor ben de tanıyorum. Tabii adamları görünce kendime dedim ki, "Bugün gezdireyim. Madem buraya çıktınız eve götüreyim dedim. ikram edeyim." Tabii ben bunları gezdirirken konuşmaya başladı. Adamın kıpkızıl dinsiz olduğunu çıkardı. Karıcıyor ki, "Ben inanıyorum." diyor. Yani bu kainatı bir yaratan var diyor. Fakat eşim inanmıyor ama buna rağmen diyor bir anlaşmazlık yok diyor bak. Çocukları da biz kendi hallerine bıraktık diyor. İstediklerini sessinler. Bu şimdi onların anladıkları tipte bir tam demokrat havası. Kadının bir tercihi var, erkeğin bir tercihi var. Kadın inanıyor ama inancına yön veremiyor. Neden yön veremiyor Avrupa'da? Din adamları hep aldatmışlar, hep menfaatlerine kullanmışlar inancı diyor. Ben bunlardan birisine kurban gitmek istemiyorum diyor. Çünkü Avrupa'da diyelim ki Katoliklerin eline düşse, Evanjelistlerin eline düşse, Yahova Şahitlerin eline düşse, Protestanların eline düşse onlara göre bir biçimlenme olacak. O da bunlar madem inanıyorsa neden birbirlerine karşılar diyor. Ki o zamanlarda da zaten bu İngiltere'de şeyde Güney İrlanda'da Katoliklerle Protestan, Protestanların sorunu vardı ya. Bunları da kendi aklınca gündeme getiriyor kadın şimdi ama ben inanıyorum bu kainatı bir yaratan var diyor şimdi bence bazı haberlerin buna yanlış gelmesi de müşkilatlı Bahi gel, gelmiş ama yanlış olarak gelmiş zihninde birçok soru oluşturmuş berrak değil bu en berrak bulduğu bu kainatı bir yaratan var beni de o yaratıyor ve mutlak bizi sorumlu tuttuğu şeyler var ama diyor ben neyden sorumluyuz neyden değiliz pek ayırt edemiyorum ama diyor herkesi sevmek gerekir değil mi diyor hani biz de sevgi gündeme geliyor Celalettin Zumi'yle falan Yunus Emre'yle insanı sevmek gibi bir duygu var ya ancak fıtri boyuttaki şey değerleri ele alabiliyorum adamla şimdi konuş, konuşuyoruz adama adam diyor ki bence diyor bu hayattan sonra hiçbir şey yoktur diyor Şimdi adamı saat ettim, Şöyle bir salladım. Adamda o kadar o algılama dediği duyguları öldürmüş ki yani duygusal konuşma mümkün değil. Bir şeylerden bahsetmen hiç mümkün değil. Yani Kur'an devamlı mesela yaratılanlara dikkat çeker. Yani insanın bazı şeylerine hitap edebilmek için dedim ki mesela ben inanıyorum dedim. Sen inanmıyorsun. Diyelim ki dedim dünya hayatı olarak ikimizde fark yok. Ben de aynı zevkleri alıyorum. Gezmekten hoşlanıyorum. Tabiattan hoşlanıyorum. Bak Belçika vatandaşı olmama rağmen orayı terk ettim, geldim burada dağda yaşıyorum. tabi diyor, "Tabiatı seven bir zevkiniz var." diyorum. O zaman sizden daha güzel yaşıyorum ama ben inanıyorum." dedim. "Farz edin ki," dedim, "senin dediğin gibi hiçbir şey yok." İkimiz de öldük. Benle kaybettim." dedim hiç. Ben de kaybetmedim de ama ben de kaybetmedim. Bak inanan benim dedim. Bende bir iman var. Buna rağmen netice senin dediğin gibi olsa kaybetmeme var. Ama bir benim dediğim gibiyse ne yapacaksın sen dedim. Bu sefer kadın dedi ki tamam sen devamlı sen eksidesin dedi adama. Bak şimdi ben inanmasam onunla eşitim. Bir şey kaybetmiyorum. Ama inandığım halde benim dediğim gibi olursa o eksi de Buna ne derler biliyor musun? Sıfırın altı eksi kayıptır. Ben artıdayım, eksiye geçmedim. Adam, kadın şimdi önemli olan kadının bir şey, yani kadın onun inanmayışına karşı. Kendi inanıyor ama bunu ona denkleyemiyordu. Çocuklar dediler ki, Vallahi dedi, Ebu Said, de, Ebu Said dedi, bunu çok güzel anlattı dedi. Demek ki devamlı ekside olmak gerekir. O zaman biz de en azından annemizle, annemiz gibi inanırız dedi. Evet, Bak şimdi bir adım yukarıda. Adama dedim ki şimdi bakın, inanan birisinin, kendisini yönlendiren birisinin bunalım diye bir şeyi mevzu bahis değildir. Mesela ben onların çok bir hikaye anlattım. Bu Belçika'nın Fransa vududuna doğru bir su vardı yani Pınar. Ben devamlı oraya su doldurmaya giderdim. Bir gün arabayı doldurdum. 300 litrelik falan bir öteberi gittim. Vardım Pınar'ın başına. Baktım yaşlı birisi var. Su dolduruyor. Baya da yaşlı ıslık çalıyor şimdiden. İyi ıslık çalıyor. Bakıyorum neşelisin dedim adama. Tabi ya diyor. İlf-i Şantelavi diyor. Yani hayatı bir şarkı gibi yaşamak gerekir. Havasında gidiyorum. Bana dedi ne yapacaksın bu kadar suyu ya dedim 300 litre gibi bir şey görünce bala <gülüyor> ben dedim tabii şeylerden hoşlanır ben banyoyu bile bu suyla yapıyorum dedim sıfır gır olsun havasında adamı şimdi cazibeme çektikten sonra ya çok kaygısız görünüyorsun dedim adama tabii diyor hayat bir şarkı diyor hiç öyle mi düşündün mü dedim demeye kalmadı simsiyah kesildi surat böyle oldu bak şimdi ya diyor sen ne terbiyesiz insansın diyor. Ölümü diyor hatırlatmanın zamanı mı diyor şimdi? Adam ama iyi bozuldu böyle. Ya ben ölümü de hayatın bir parçası görülmeye bozuldun. Şarkı söylemek kadar ölüm güzel aslında yedim Sen bile yani onu onu hatırlamasan bileydim. Bu senin başına gelecek. Başına gelecek şeyi hatırlamamak aptallık değil mi dedim? Ya gelecek bu. Ona aptal olmak kadar bir yani dangalaklık olamaz ki dedim gözlerini kapama. Yine bunu buna anlattım bak dedim inanan birisi ölümü aynen bir şarkı gibi hayatın bir parçası görebilir. Sen göremezsin bunalıma girersin dedim. <gülüyor> Ve kadın da diyor şimdi biz bazı hastalıklarımızda ne kadar rahatsak diyor eşim o kadar sıkıntılıdır diyor. Şimdi e, bazı şeyleri bunu hanginizin sorusu çıkmıştım ben buna? Mahmut Ne demiştin sen? Hayvanlardan bahsediyor. Ha, şimdi ha. Şimdi bu gayet etraf, çocuk, anne, baba hep bunun şeyinde ama fıtrat canlıdır bakın. Fıtrat hiçbir şeyin tesirinde kalmıyor. Ondan sonra değerlerin varlığıyla onun inkişafı bak önemli. Fıtraten bir değer var. Doğarken her insan konuşma kabiliyetiyle mi doğar. Ama doğan bir çocuğu götür daha başına bırak yirmi sene sonra git onu al konuşma kabiliyeti olmasına rağmen doğuştan o konuşamaz tabiatta gibi sesler duyduysa onu çıkar bak o haslet olmasına rağmen geliştirilmedi inkişap <gülüyor> ettirilmemiştir ha, bu ortam bu denli önemlidir bakın diyelim ki şefkat insanda vardır ama şefkat duygusunun işlerlik gösterdiği bir ortama girmezsen katiyetle o gelişmez. Ha Bazı insanlarda ismen vardır. Diyelim ki şefkat kadında da var, erkekte de vardır. Değil mi? Ama kadındaki ile erkekteki aynı mı? Katiyetle değil. Bakın şimdi. Ama ismen var ikisinde de. Kadındaki başka, erkekteki başkadır. Ve birçok şeyi böyle mukayese edebilirsiniz. <gülüyor> Etmek mümkündür. Yani bazı değerlerin varlığında ortam önemli. Konuşan bir ortam ister. Anadolu'da rastgele bir köy değil. Konuşan bir şehirde olması gerekir onun. Konuşan insanların yanında olması gerekir. Ve mesela biz öncelikli olarak eğitimi ele aldık mı o çocuğun iletişim olarak kullandığı dili anasından babasından en iyi şekilde alması gerekir deriz. Biz çok yöne eğiliriz yakalamak için ki eğitimde bizim kullandığımız taktik. Mesela bir çocuğun 7 yaş sonrası eğitimini gündeme getiririz ama bu bir çocuğun biz sıfırdan eğitiminin başladığını düşünürüz hatta sıfırdan önce çocuk bazı şeyleri algılar bizim düşündüğümüz gibi değil tabi ama uygulamada diyelim ki siz 6 aylık bir çocuğu karşınıza alsanız 6 aylık suratınızı ekşitseniz böyle çocuk ne yapar ha? ne yapar Ay ekşit suratını gör bakayım nasıl verecek ağlar Demek ki çocuk görüntüden anlıyor mu? Eğitim illa yazılı ses değil ki. Ha Bir çocuk sesin annesinin babasının konuştuğu kelimelerin bırak kelimeleri hafızaya kaydetmesini teleffüz edemese bile o konuşma dilinin fonetik ses yapısını dağılır. Bunu anladın mı ne demek? Sen bana 3-4 yaşındaki bir çocuğu getir. 5 yaşındaki bir çocuğu. Deme onun anasının babasının nereli olduğunu. Ben o çocuğun konuşmasından nereli oldu, anasının babasının nereli olduğunu sana söylerim. Bu çocuğa yazıyor, Bakın bu bir eğitim, birikim. Belki sen yiyecek, içecekten bunu kastedersin. Heh, bir çocuk masada, annesi babası nasıl yeri içerse, ağzını açarak şapur şubur böyle yiyorsa annesi, inan o çocuk da öyle yer. Bak. Tamam. Bu doğrudur ama bunu her yönüyle değil. değil dinlen değil tabii. Hocam bir de şunu da söylemek istiyorum ee, son dönemde sizinle bunu yaptığınız yani, fıtrat ve insani değerler üzerine Müslümanlarda dinler var bir şey eğilim oluş. Maalesef. Bir eğilim oluş. İyi akşamlar. Yani e, İslam'ı e, dini tanıtırken anlatırken tebliğ ederken e, karşı tarafını anlamak. Hoş abi. Geliştirilen bir şey var, yaklaşım. Bu yaklaşımda daha çok insani değerleri örflerden çıkar. Müsaade evet. vurgu yapar. Tabii. Mesela böyle yaparsak daha başarılı olacağımızı düşünüyorlar. düşünüyorlar. İmaj ve gösteriş hastalığına da yakalandı. Yani Maalesef. Yani itiraf edeyim ki bizde var, hala şu anda. Tabii. Şahsımda da var. Bugün aslında sizin bu dersiniz hakikaten bir karşılaştırma imkanı verildi yani. Çok iyi bir noktaya geldik. Şimdi, e, bu iman ve teslimiyet içerisinde anlatıp, bir de insani değerlere vurgu yaparak, fıtrata vurgu yaparak anlatıp. Yani biri imaja yönelik, biri de sanki e, Fransızca olacak ama natürel bir yaklaşım. Tabii bir yaklaşık. Bir yaklaşık. Yani İslam'ın özünde olan Hı. bir yaklaşık. Yani tercih aşamasında veya yani nerelerde nasıl yani sanayilik ve ahlakilik değer bizim malımız. Bunu biz kullandık mı İslam'ın lehine kullanıyoruz. imanın. Ama bak bu ortamda hümanizm felsefesi adı altında ona sahip çıkan etkin karşılıklarıdır. var. Biz bizim kullanmadığımız bir şeye değer vermediğimizi attık çarşıya antika bir değer düşünenler sahiplerinde. Onlar da küfrün adına bunu kullanıyor. Bak. Halbuki katiyetle beşeri değerler küfür adına kullanılmaz. Bu iman adına kullanılır. Ama biz buna sahiplenmemişiz. Bırak sahiplenmeyi varlığından bile haberdar değiliz. Bunu anlatabildim mi? Ha, şimdi beşeri değerler bir binanın altyapısı şeklinde düşünürsen, imanın altyapısıdır. Ama onlar imanla tevhidin kendisiymiş gibi sunuyor. Tutuyorlar mesela, bu o noktadan hareketle demin dediğim gibi, mesela e, müdahale hukukunu biliyor musunuz? Nedir? Hiç kimse hiç kimsenin mesela hürriyetine mani olamaz. Yaptığı işe karışamaz halinde. Bunu hatta babayla çocuk, anayla çocuk, karıyla koca arasına da sokmak istiyorlar. Kendilerinde daha büyüğü olduğu halde. Ben şimdi bir yoldan girersem, polis beni durdurursa, <gülüyor> müdahale etmiyor mu? Evet. Ne diyor? O zaman neden bana müdahaleyi yasaklıyor? Bak benim dinimde. Seni kötü bir iş yaparken görürsem, sana bunu yapma diyorum önce seni o kötülükten alıkoyup kötü insan olmaman için ikincisi birisine kötülük yapmaman içindir Allah Resulü diyor ki kardeşine zalim de olsa mazlum da olsa yardım et ey Allah'ın Resulü mazluma yardım etmeyi anladık ama zalim olana yardım ne onun elinden tutup zulmünden alıkoyma yardımdır bakın yardıma bu insanlar müdahale ediyor kötülükten alıkoymaya müdahale ediyor şimdi fıtri boyutta ben bunu alırsam bunu şimdi değerlendirme masasına oturttuğumda diyelim ki kıpkızıl bir dinsiz düşün. Din düşmanı demedim. Biz mesela dost ve düşman çerçevesinin öncelikli olarak din düşmanı ile dinsize ayırıyor, ayırıyoruz. Kur'an'da Allah isteyen inansın, isteyen inan yani küfür etsin diyor. Allah katiyetle kimseyi imanda mecbur kılmamıştır. İstemene bırakmış. Demek ki din sizler tercihi dinsizlik olan bizimden yaşam hakkı vardır. Ama din düşmanının yaşam hakkı yoktu çünkü din düşmanlığı yapma hakkına sahip değildir bu. Ha, ama tutuyoruz biz şimdi değerleri konuşurken birisiyle. Ben birisine insan olarak davranmam başka. İnsan olarak konuşan bir insanı dinlemen başka onun fikirlerine saygı duymam. Mesela bizde şöyle deniyor o dediğim felsefede, biz her insanın düşüncesine saygı duyuyoruz. Ben her insanın düşüncesine saygı duymam. Ama her insanı dinlerim. Her insanı dinlemek başka, düşüncesine saygı duymak başka şeydir. Bunu şimdi ayırt edemiyorum. Şimdi ifade hürriyeti, anladın mı ifade hürriyeti nedir? İfade hürriyeti benim sana küfretmem değildir. Birisine benim hakaret etme, ifade hürriyetim değildir benim. Hatta Allah kaideyi korken, onların ilahlarını küfretmeyin ki onlar da sizin ilahınıza küfretmesin diyorum. Sakın ananıza, babanıza küfretmeyin diyor. Ey Allah'ın Resulü insan anasına babasına nasıl küfreder? Başkasının anasının babasına küfreder, o da ona küfreder diyor. Yani bizde yani hep bu ölçüleri Kur'an koymuştur. Ama aslı fıtri yapıdan geldiği için fıtrat bizim malımız olmasına rağmen Biz almamışız. Biz alsak İslam'ın lehine kullanacağız. Ama din düşmanları aldığı için küfrün lehine kullanıyor. Bize şimdi onunla yaklaşmaya çalışıyorlar. Fıtri değerlerle yaklaşıyorlar. Şimdi fıtri değer ölçüsüz olduğu için az önce dedim ya nizam yok onda. Rastgeledir. Beyin yani beyni alınmış bir hayvan gibidir, kuş gibidir. Nereye gideceğini sağ solu bilmez. Ama inanç ona yön getiriyor ama buna rağmen o bir hiçbir şey de, yani hiçbir şey değil değil bir asıl Maya o için sanki onun için senin bir fıtratla ancak sahip bir imanı ikame edersin bunu yakalayabilirsin yani mevzusunu ettiğin ne olursa olsun şimdi başlıyoruz değerlere ee, İslam hukuku değerlerin korunması için konmuştur vahiy diyelim ki şöyle bir şey diye ee, kadın ve erkeğin birbirine ilgi duyması fıtrî bir zamanla başlar değil mi? balık olması deriz biz karşı cinsel. Bu fıtrî bir ihtiyacın gündeme gelmesi. Eğer şeriat buna nizam vermezse o kendini kullanır mı? Kullanır. Ne yapacak şimdi? Karşı cinse ihtiyaç duyarsa bu ihtiyacı giderecek. ha insan gibi mi gidermeli? Hayvan gibi. <gülüyor> insan gibi mi hayvan gibi mi? Bu insan gibi. O zaman bu ilahi nizamdır. Bunu koyması gerekiyor. Ondan sonra tutuyorsunuz diyelim ki mesela normal bizde kadının tesettürüyle ki inançtan gördüğümüz haya iffet adında Avrupa bunu iffetten görmez. Hatta bizde bile bunu alıştırdılar. Çıplak çıplak bir kadın da iffetli olabilir diyorlar. Çok Bak şimdi. Ha bu nasıl olur? Şimdi şöyle bir düşün bir cinsi koruma o cinse ilgiyi artırabilecek yönde, gündeme gelir. Bunu anladın mı? Diyelim ki insan sahip olduğu eşini düşünsün. Eşine karşı her an ilgi duyması için, daha yeni evlendiği gün gibi o tazeliği koruyabilmesi için bunu temin edebilir mi? Eder. Ama bu tesettürle, bu ile, edeple. Şimdi düşünün, kadının çocuklarının yanında kapanması, eşinin yanında bir açığa çıktığında kapanması, ne anlama gelir? Ha? Hayır, kocasının kendisine ilgiyi koruma, ilgisini korumak içindir bakın Her gün yeni evlenmiş gibi bir ilginin gündeme gelmesidir. A bakın şimdi ama normal, bakın Avrupa'da, Almanya'da şimdi. Aile Koruma Enstitüleri diye bir enstitü kuruldu. Evlilik mefhumunu yaşatabilmenin yani unsurları nelerdir diye. Şimdi düşünün bizde, Kur'an'ın koyduğu ölçüde, bizde sevgi dile düşendir. Genelde bilinen adıdır. Ama evlenen kadın ve erkek için Allah, aranızda növedde ve rahmet kıldı diyor. Ve birbirinizin elbisesi oldunuz diyor. Şimdi muhabbeti anlıyoruz rahmeti anlıyoruz. de dediğimiz şey de aşk derine kelimeye bak. Kat'iyetle ve katiyette İslam hukukunda bu kelimeyi bulamazsın. Neden? Şimdi teknik yapımına bak şimdi normalde. Mesela bize derler ki görüş usulüyle evlenen kesim. Bu korkunç bir iftiradır. Anadolu'da hiçbir kimse görüş usulüyle evlenmez. Sen nerelisin? Ad neresinde? Tortum. Tortum. Eşiniz Bak şimdi, ben eşimi çocukluğundan tanırım. Düşün, nasıl görüşsüz olur ki? Anasını da tanırız, babasını da, soyunu, sopunu da değil mi? <gülüyor> düşün, yani düşün şimdi. Ha, ne oluyor? Annemiz, babamız ön ayak oluyor ve bizim evliliklerimizde pürüz, yüzde bir yoktur bakın gidin Anadolu'ya. Çünkü bir yerde öyle bir evlilikte sakatlık sizden çıktıysa, 20 yaşında bekar kalın. O köyde 50 tane de dul kadın, genç kadın olsun seni almaz. Oralarda nedir biliyor musun? Bizim oralarda kötü huy, gider dışarıdan alır gelir. Çünkü onu bilmezler. O köyde 50 tane dul, genç kadın olsa seni almaz. Bir boşanma kötüdür bakın orada. Hem de aile olarak damgayı yedin mi bu aile budur denilir. Ha, halbuki bizde belki sevginin aşk tipinde bir adı olmaz. Vuruldum, kara sevdalı şu bir tipi gitmez. Ama sokakta tanışan bunlar. Allah aşkına sokakta tanışanların yani birbirine bir senede gezseler, flört etseler hiç kötü taraflarını gösterirler mi? Hep iyi taraf, aşkım, cicim bi'cim gider değil mi? Ha, tanışsınlar diye geziyorlar. Valla tanışmıyorlar birbirlerine. Devamlı aldatma yoluna gidiyorlar. Evlendikten sonra işin cılkı çıkıyor. Aslında. Onların git yüzde seksenin dosyası mahkemelerde boşanma davasında. Da şimdi <gülüyor> bunu fıtraten bile bak şimdi buna. Hangisi görüş usulü Allah aşkına? Hocam bir şey söyleyebilir İzmir'deki e, İzmir çok rahat bir şehirdir mübarekta. Bu, bu sokak aşkı. Hı. Bu çok Geçen vermezler. Bak inan istatistikleri vermiyorlar. Doğru dürüst verseler onlar çünkü bütün tezlerinin çürüdüğünü görecekler. Bunu vermezler katiyetle. Eğer bizde bile şu an bir bozulma varsa inan budur televizyon onun bunun bozmasıdır. Tutuyor şerefsiz bir kardeşin kardeşinin karısına göz diktiğini, bir başkasının bir başkasının karısına göz diktiğini günlerce televizyonda gösterirse insanlar bunu normal görmeye başlamazlar mı? Fıtratın bozulması bu denli görülür. Ve düşün Anadolu'ya gidin belki daha çoğu hayattadır 20 yaşında kocası ölmüştür çoluk çocuğuna bakmak, bakmak için o kadın evlenmemiştir. Ama şimdiki çocuğunu kapılara bırakıyor düşünebiliyor musun? Analık nerelere indi? Bu mukayese edilmez bile. Onun için bizdeki inancın oluşturduğu fıtri değerler, inancın üstüne bina edildiği fıtri değerler ki ben bunu mesela en çok e, bu sosyoloji yani içtima hayat bölümünde diyorum. Adam tutuyor Avrupalı birisi e, sosyolojiye dair bir kitap yazmış. Bizim aptallar tercüme ediyor gelip bunu orta şarkı insanına anlatmaya kalkıyor. Ya sen Avrupalı bir adamda gurbet duygusu nedir bilmez bilir misin? Kocetin de vallahi bilmedim. Bizde bir yanık hava duysa birisi otur ağlama bakar, işlerinizle vallahi garibine gider. Avrupa'da bu duygu yoktur biliyor musun vallahi? Yani sen Avrupa'nın yani ictimai yapısı, sosyolojisi ya bizim insanımıza nasıl uygulanır? Şimdi bizdeki görülen bazı şey, gidin Anadolu'ya bir yere yabancı bir köye, kasabaya vardığınızı düşünün. Oturun. Hemen oradakiler öyle bir ilgilerirler ki şehirdekiler onu istihbarat zanneder. Ha? Hoş geldin evlat. Nereden geliyorsun? Hayırdır? Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? İşin ne? Falan başlarlar sormaya değil mi? Neredesin? Neredesin? Neredesin? Ondan sonra ilgi duyarlar. İhtiyacın gündeme gelir. Yatacağın, kalkacağın yer. İnsanlar böyle sorgularlar. Sen Avrupa'da bunu göremezsin. Ha, bizim şehirlerde de bu gidiyor artık bu oluyor Onun için fıtri değerlerinizin zayıf olmamasına bakın onları telafi etmek bir daha mümkün değil Ancak kendimizi karantinaya alıp en azından bozulanları çocuklarımız aktarmamız gerekir Allah yardımcınız olsun hepimiz ya Necmi ders dinlettik. Ben bardakta su içmem. Kusura bakmayın. Heh? Evet dünyadaki Çaydır, bütün, çay, çay, çay. bütün hayvanlar hocam görevlerini biliyorlar yetenek kabiliyetleri falan hep onlara bağ bir tek insan için mi E şöyle o zaman onu şöyle diyeceğim <gülüyor> insan hayvandan farklı yönlere sahiptir İnsan birçok şeyi öğrenmeye muhtaçtır hayvan ise o duyguyu öğrenmiş olarak gelir Mesela, diyelim ki bir ördek daha yumurtadan <gülüyor> çıkmadan yüzmeyi öğrenmişti, fatıratında var. Ama insan öğrenme zorundadır. Hani zamanın geçmesi 20 gelse, eğer bir şeyler öğretilmemişse de... Mesela <gülüyor> öyle, şu bizim Türk toplumumuzu ben e, ele alıyorum. Normal bir aileye bir teyip koyun. O evde konuşulan kelime, 50 kelime geçmez biliyor musun günde? Şimdi bu elli kelimeyle bu insanlar çocuklarına ne anlatır? Çocuklarımızda iletişim ne biliyor musun bizde? Yaramaz bir çocuğunuza ustudur diyorsun. Bir daha yapınca ustudur oğlum diyorsun. Bir daha yaptığında ulan eşek ol işşek, ustudur deyip dedim diyorsun çakıyorsun. Aha iletişim. Hocam, yemenin bir tesiri olduğu gibi isimlerin de tesiri var mı? Mesela adamın adı Cihangir. Böyle kendini zahraman gibi mi hissediyor? kağıttan aslan gibi görüyor. <gülüyor> <gülüyor> gazi deyince mesela kendini gazi gibi görüyor. Şimdi e, mutlak e, kelimelerin bile iyimserlik yanı vardır. Allah Resulü diyor ki ben tefeüllü severim. Yani iyimserliği severim. Hatta şimdiki ifadede iyimserlikte pozitif bir enerji var. Hatta Allah Resulü kötü bir rüya gördüğünüzde solunuza tükürün. Onun yani zıttına şey kalmamanız için, o, o kurguya girmemeniz için, iyi düşünen iyi şeylere ulaşır. Çünkü iyiyi temenni etmesi gerekir. Bu insanda moralin yüksek kalmasını sağlar. Şimdi moral kelimesini kullandığımı içtimai hayatta. Eğer tıpta tedaviyle eş değerde kullanırsan, ilacın tesiri yüzde kırksa moral yüzde altmıştır. İlacın cevap vermesi için moralin çok yüksek seviyede olması gerekir. Moral insanı katiyetle e, panik atak dedikleri, depresyon dedikleri şeylerden uzak tutar. Anlatabildim mi? Yani kötü kurgular onu ona götürür ve birçok hastalığın sebebi psikolojiktir. Midedeki rahatsızlıklar her ne kadar biberden rahatsız olur, salçadan yanar, şundan yanar biz zannederiz ki o yiyecek içecekten oluşmuştur aksine. Katiyetle yiyecek içecekten değil, tamamen psikolojiktir, bundan oluşur. Ee, böyle bir tesiri vardır. İyi kelimeler, iyi şeyleri düşündürür. Bazen e, mesela şöyle deriz, ya felaket dellalı mısın? Ulan oğlum şöyle dur dur oradan düşüp kafam patlayacak falan diyor. Oğlum bunu yapma dersin diyene kadar. Neden hemen kötüyü dillendirirsin, insan aklına kötü kurgular gelir? Onun için tefeül, iyimserlik çok güzel. Ya çünkü iyimsel yani iyimsel olma, iyi şeyleri düşünme insanın kendisini ona e, nasıl kullanıyor, motive etmesine insanın onu yapmasına bir güç, e, güç verir. Yani motorunu iter. Ha. Müsaade ev sahibinin Allah razı olsun. Bence güzel sözün tesiri çoktur. Hocam başlamadan bir soru sor. Hocam Heh. benim bu mevzumun dışında. Biz mevzunun içindekileri alıyoruz ama sen gene de sor bakalım. Düşak, dışında cevap verirse mi soracağım? Ver, de, de, de bakalım. Sayısı? Söyle bakalım. Birinci kaza namazı kırılır mı, kılınmaz mı? Namazın terki yok ki kazası olsun. Her banında bile insan namazı terk edemez. Ancak hayızlı kadın, hayızlı kan terk eder. Kılınmaz. Ka namazın terki yok ki kazası olsun. Tamam, terki yok, biliyorum. Bitti. Hı? namazın terki yok ki kazası olsun şşşt bırakın Kendine, sen devam et he <gülüyor> <gülüyor> he ben rahatım şey yapıyorum ben sorumlu soruyorum hadi ehe benim namazım herhangi bir yönden kaza oldu Olmamalıydı. misal misal olmamalıydı herhangi bir yönden kaza oldu <gülüyor> o, topl soru, o toplumunun sorumu o dünyada sorulduğu zaman ben diyebilir miyim felaket benim maniyeti ben kaza kılamadım. Demeyim. Neden terk ettin derler Kim terkine sebep oldu evet. Onu sorarlar evet. Yok şunu anladın ya mı ya amca ya. Bak, tamam. beni de, bak bak, Mevli, bak Mevli hayır. Şunu sen anladın Önce şunu anladın mı Katiyetle kat Önceki soruyu kafandan at Katiyetle namazın terki yok Bunu kavana koy <Gülüyor> <Gülüyor> O namazın terki değil ben anladım anlasın hiç anlasın tas etmeyin namazın terki yok başladığı andan şey itibaren bitti çünkü bir namazın bir kazası var bir dediğinde bir terke yol açıyor, yol açıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> unutmak namazı terk değil kirlendin vakti geçti kılamadın hemen yıkan git kıl Temim al Hocam. Bak kendim, siz karışırsanız adam sorduğu soruyu da duymuyor bak. Ben ben misafir olduğum yerde Ramazan gününde günüp oldum. ve oruç tutarak küme gidesiye kadar, akşama kadar yürüdüm gittim. Oruç yapmadım Yıkanırsın. Nerede Temim alırsın. ben. Söylüyor, bak Anlamadı. Karışırsanız adamın sorduğu soruya belin cevabı da anlamaz. Anlamadı. Bak okumak, gene ona di bak gençli anlamadı. Mevzu dokunmak için. tekrar tamam, ona, Anlamadım namaza dön. Namazı katiyette terk etmek yoktur. <gülüyor> Bunu tamam, ben tamam. Ha bazı zorluklar namazı terk etmeye sebep değildir. İhtilam mı oldun olabilirsin. Abdest alırsın ben şimdiye kadar dinle sen dinle sordun mu dinle evet ha, abdest alırsın abdest alamıyorsun teyemmüm al ama kılmaz zorundasın musul teyemmümde olur mu Tabii, su bulamayınca ne yapacaksın ben bunu kimden kadar duymadım duymadıysan e, şimdi o, duydun nasıl alayım e, mısada diyorum tamam mı evet bak teyemmüm anlamadım karıştırma karıştırma mevlüt o, okunmak, okumak şirk, şirk midir efendim mevlüt ee, Mevlüt okuma şirk diyemedin ama içinde bir sürü şirk var. Mevlüt. <gülüyor> Mevlüt ne? Mevlüt şey. Abdülhalîşler Türkiye'de bunlar şu anda piyasada bunlar. Kur'an okumanın, okumanın ne olduğunu biliyor musun? Hiç Kur'an okumak şirk diye dene, sorulur mu? Sorulmadı. Peki neden Mevlüt? Mevlüt kim yazmış? Mevlidi. Alim Alim değil. Yıldırım Bayezit'in. Şey. Yıldırım Bayezit'in şey. hoca dedi bir Alevi dedesi olan Süleyman Efendi yani Süleyman Efendi Alevi dedesidir. Bu da Kızılbaş kayesidir. <gülüyor> Karpuz kabukları kenara at. Bunlar <gülüyor> 50 sene önceki imam, hoca, şeyh, alim dediğimiz insanlar anlattıkları, öğrettiklerini uygun olarak o zamanki şeyler iç Onları olan Sen... onlardan öğrendik. Tabi. O zamanki halinden 50 sene önce. Tamam. Daha imam hatip olmadan önce. Tamam. <gülüyor> tamam. Şimdiki hocalarımızdaki de istekler arasında söyledikleri şeyler çok farklıdır neden böyle oldu bu? Valla onlara soracağım. Şimdi sen ki, senin bana söylediğin şu şey, 50 ona... sene önce söylenenlere ters düştü dersen, ben hangisinin ters olduğunu sana anlatırım. Benim dediğimle dersen. Mesela de ki, eskiden alimler böyle diyordu, şimdikiler şöyle diyor, bu de onu anlatayım sana. Bir örnek ver böyle, somut, müşahhas yani. Mesela ya ben bir işte bir sabah namazın üzerinde okuyup <gülüyor> bitiriyorum. Niye uzatıyorsun diye soruyorlar bana. Niye kısa kesmiyorsun? Dur dur yavaş şöyle konuş. Yani sen sabah namazın iki rekatını kılarken e Zemmuz suresini Yasin okuyorum. İki yapıyorum, Çok yapıyorum. güzel güzel aferin. Niye yapıyorsun? Seyceden geç kalktığın zaman namazı terk etmiş oluyorsun. İmam olarak mı? Hayır. Hayır. imamın arkasında. Ha sen imama mesela... orada uyucan sen buyur. imamın arkasında tutup yani geldi. da imama uyucan başıma geldiysin söylüyorum ay yaşlılar güneş müftüzü bir bazen bak sen şunu dinle imamın arkasında namaz hocam. Ben devam Alkısır, hocam. son secdede son secdede. <gülüyor> <olacağız>. ben 5 defa oldum 5 7 7 7 Onlardan sonra kalktın. İmamdan cemaatten sonra kalktın. <gülüyor> eskiler bunu diyor muydu? Deli sen öncekiler, 50 sene öncekiler de imama uyuduyorlardı. Şöyle diyebilirsin, İmamlar çabuk kılıyor. Bunu de. <gülüyor> Sadece bu yüzden, ben şey Cehabı'nı söyleyeyim. Namaz bitti. Tesbihçik, şey. oradan yaşlı bir adam geldi falan dedi. <gülüyor> sen dedi bana, <gülüyor> İmama oymak için bana öğretir misin? Ben bilmiyorum. Benden daha yaş. İşte sen san sana ders vermek istemiş. Ama ya, çok haşa haşa yalan söyleyerek ders vermemesi lazım. yok senin kalbini müsaade kırmamak mi? için. <gülüyor> Hayır, müsaade biliyor hocam. Ben şaşırdım, baktım, Benden daha yaş. Bana öğretir misin? Şöyle baktım, sordum neredesin? bana sen bu yaşa geldiğin nasıl bana soruyorsan o soruyor ben de değil tabayım. teba imam Allah'a versinler sen de imamı terk ettin namazı terk ettin ben şimdi x'e terk mi ettim onu? şimdi sen sanki bir ters döndün şimdi şöyle de şimdiki imamlar biraz acele kılıyor biz onların arkasında nasıl düzgün bir namaz kılacağız? Sen bunu demek istedin değil mi? Ne demek? Istedim? Bazı yerde bana sen niye şahri, ters kapıdan girdin? Bak sen de tutup ben. Namaz kılmayı bilmiyorlar diye ya. <gülüyor> bana hitap ediyorlar ya. Yani. Şimdi bak. E, Riyad'dan mezun bir çocuk var. Biz İstanbul'da Sultanbeyli'de oturuyoruz. Riyad'dan mezun bir çocuk var. Camide de imam o. Tabii babam da devamlı orada namaz kılıyor. Bir gün babam ulan nasıl anlatacağım, ben bu çocuğa diye kırmadan düşünüyor. Pari, oğlum diyor, namazda diyor, sen çok acele davranıyorsun, çok çabuk namaz kıldırıyorsun diyor. Çocuk da diyor, amca diyor. sen bu işleri bilirsin da beni kastediyor, oğlun da okumuş birisi falan. <gülüyor> diyor, Arkanda yaşlı var, ihtiyar var, hasta var, işi gücü olan var, onlar için yani acele kılın demiyorum mu? Oğlum sen bunu yanlış anlamışsın diyor. Düşün diyor, yaşlı varsa senin arkanda nasıl böyle inip kalsın, adamda tansiyon varsa kapatır, böyle düşer diyor, tamam mı? Sana namazı kısa tut diyor o hadiste. Yani uzun uzun sure değil, Fatiha'yı oku, arkasından icabında ve duhayı oku ama yani kısa tut, yavaş kıl çünkü ihtiyar nasıl, acele kalkı ya. Mesela bizim mobazib nerede? Mobazibit nerede? tüdü değil mi? Yanımda bir namaz kılıyor iki sene sonra diz kapakları çatlara küüt diye iniyor. Armut yine <gülüyor> olur Ermiş. Armut diyor. <gülüyor> <gülüyor> Gel bakacağız <oradan, narizliydaya. gülüyor> Tamam mı? Bi, mesela üslubuyla belki o adam da sana seni kırmadan bir şeyler anlatmak istemiş ama o becerememiş. O der, bu... Şimdi sen böyle de bence imamlara nasihat mesela ben. Küçük bir köyde oturuyorum. Benim evimin karşısında cami, bizim mahallenin camisi. Ben şimdi namaza gitsem de rahatsızım, gitmesem de. Gitsem imam çok namaz, çabuk namaz kıldırıyor. E gitmesem ya benim gibi bir adam camiye gitmezse, beş vakit namaza. İnsanlar ne der? nasıl benim lafımı dinlerler? Şimdi ikisi arasında sıkışıp kalıyorum. Ne yapıyorum bu sefer imama yavaş yavaş. Bak namazı biraz yavaş. Benim cemaate gelmemi istiyorsanız namazı yavaş kılın. Ben de söylüyorum. Heh. Ama işte bazen... ben Şafiyim. Fatiha e okumak zorundayım. Biraz acele et. Yok. Bir, şey size. Peygamberimiz Fatiha'nın okunmasını istemiş. Ben onun için okuyorum. Yok, Fatiha okunmaz. He? Fatiha okunmaz. Nerede? Ha onlar öyle <gülüyor> diyorlar. Desinler. Oyamadım yapma ya. E başka camiye git daha iyi bir camiye evet, ya. Biz cami. ama Daha böyle yaşlılar vardır oraya git sen de. Bu zaten çok uzak. İşte o kötü. Hatta ben ki cami Yok. Hocam. Her <gülüyor> Yalnız başına mı? Şimdi bak camiye gitmedin mi var ya hiçbir insan bir namazı vaktinde kılamaz. Bunu kafanıza koyun. Yani cemaati terk ettin mi var ya katiyetle bir namazı vaktinde kılamazsın. Şeytan devamlı oynar seninle. Tabii. Cemaate gideceğin imanları adam edeceksiniz. Edersin. Ben bu sene mesela cemaati de sıkıştırdım. Bir akraba vardı. Oturdu, bir, bir iki kişi böyle oturuyorlar ya hiç kafanıza takılmıyor mu sizin dedim ne dediler ya benim gibi birisinin camiye cemaate gelmemesi sizi hiç rahatsız etmiyor mu dedim aklınızdan geçmiyor mu ya Ebu Said niye namaza gelmiyor dedim ya hakikaten düşünüyoruz dediler e neden sormuyorsunuz arkadaş ya dedim şimdi ya hakikaten dedi hoca niye gelmiyorsun dedi yo burası yeri değil iki kişi üç kişi olursunuz benim evime gelirsiniz ya arkadaş sen sakallı dinini bilen birisisin sen neden namaza gelmeyen cemaate sen gelmezsen öbür insanlar nasıl biz davet ederiz diye bir gelin dedim onlara da şimdi gaza verdim <gülüyor> gaza verdim ona sonra bakıyorlar ya hoca diyorlar senin cemaat bizden çok arkadaşlar geldiği ama yedi sekiz on kişi ca camiye gidiyoruz bizim cemaat orayı işgal ediyor <gülüyor> İslamiyet sahabelerden sonra bu günümüze gerektiğe kadar niye bu kadar farklandı ve bugünkü bugünkü yaşadığımız günlerde mevcut yıllarda bu e, İslam abimleri diyelim niye bir araya getirip de yanlışlıkla doğru yüzeyiz izah etmiyorlar ki ki ben oraya gidiyorum bu şekil söylüyor, oraya gidiyorum bu şekil söylüyor, oraya gidiyorum bu şekil söylüyor. Yani Şimdi belki belki bir, yani. bir şekil söylemesi pek önemli değil. Hata, bilgi, noksanlığı olabilir. Mesela ben yarın Emin Hoca mıydı? Bir şeyin hocayı ziyarete gideceğim. ben o adamı, Benim o adamı ziyarete gitmem beni hiç rahatsız etmezdim. Bak ben gideceğim. Ben <gülüyor> kim? tabii anladın insanlar önce bir araya gelmeyi becermesi gerekiyor ne Efendim mi? Camiye ilk camiye zaman <gülüyor> Kıl bu ama, diyor, Bunları namaz? sorun yapma Peygamber kıldığı için kılıyorum Değil mi ki? namazdır? Ne? Şimdi <gülüyor> Neyse Allah yardım etsin <gülüyor> Rabbim hayırlar Rabbim hayırlar versin Zor. Bazen zor oluyor be. Faziye bir çay adam ya. Ben o da içmiş. Rabbim hayırlar versin. güzel soru soruyor. evet. Davit stilinde güzel soru soruyor. Cavit stilinde değil. <gülüyor> Cavit uyuyup uyum kalkıyor soru soruyor yani. Ha ne değil Allah için değil. Niye öyle diyorsunuz ki toda? Uyuyup Hocam şöyle devam Dün sene hocam bir okul var da ben devamlılık arz ediyor. He. Hava sekiz. Sanki öyden, bu dersler. De, oh. Uh. Soruyor, yani soruyor. He. Tersten sonra bir öder. Tabii. Hava sızı şey yok. oldu mu? Sanki, e. Ne, ne gidiyor? şey. dil. Evet, okula gidiyorsun? Yabancı dilimler yüksek. Yabancı dilim? Okula mı? hazırlık <gülüyor> eğitim <alıyor. gülüyor> Ha, filoloji mi yoksa felsefe iyi mi bana şey için yüksek lisans için eee hazırlık ders alıyoruz. Yüksek lisans için. <gülüyor> Master'a yabancı <gülüyor> dil istemiyorlar. Master'da istiyorlar mı, i̇stiyorlar. Master istiyorlar mı? İstiyor. Sadece doktora da yabancı dil. Sadece doktora da yabancı dil. Yok hocam. Yüksek lisansta da devlet üniversitesi şart. <gülüyor> Üniversiteler kendi karar veriyor. <gülüyor> kendi yönü. Kehfiyi kendime. E, şey, daha önce de... böyle bir şey yapmadın. Okulda neydi? Yok, yok. Direkt e, şeye mezunlar gidiyorsunuz. 90'da daha iyi alanlar buluyorsunuz daha Ama yabancı değil. <gülüyor> kazandıktan sonra mı gidiyorsun? Bu Ales'e gidiyoruz söylerim Kaç aldın falan? 59 aldım. Aldı. Aldı. Taban 54. 55. 55 mi? 59 aldım. Güzel. Alan sıra bırakıyorum burada ilerliyette. İslam hukuku. Güzel. Buradan da hazırlığa başlamıştım. Yani İslam hukuku. Ana. Benim... Müşrif kimi seçeceksin? Onlar mı verecek? Hocam, Müşrif. Danışman mı diyorsun? Danışman. Müşrif'i kim seçeceksin? Hocam ben burada okuduğum için kimse şey de okuyor. Burada. Yani. <gülüyor> Mustafa Halil Dömoç'a var. Dermeş Şener var. Yani İslam hukuku öğretmenler bizde de olması lazım. Efendim? Var, öz. He, öz var. Öz var. O ders bizde de var. Evet. Arkadaşlar şey hocam. Evet. Mustafa Yıldırım'ın son şey var hocam. Mecazi olarak ana oradan başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Oldun yerde kürek çektirecekler sana. Bence aslında bu çok iyi değerlendirilebilir ama mü mü müşrikler pek fırsat vermez sana. Ee, şeyi belki seçme olabilir, ben tabii, isti tabii da ısrar et. Vakit bu, bu vakit harcama. Şimdi bu boş bir şey değil yani, baya zaman <gülüyor> arttırmasın, evet. bari bu topluma yarayan bir şey çıksın. <gülüyor> Tabii yarayan bir şey çıksın, niye boşun olsun ki. Ben e, şimdi, <gülüyor> o demin bahsettiğim <gülüyor> camiye ilahiyat mevzunu bir çocuk geldi. Ve onu ben şimdi ittim, Kur'an'ı düzeltti baya düzeltti şu an Arapçaya başlayacağım. <gülüyor> İmtihan'a girdim, o 54 aldı. <gülüyor> 55? Tamam. 54 aldı tekrar girecek. Gayret ettirdim. Yapacak. O Selçuk müeleyin. Tekrar şey yapacaklar. Belki hocam çalışma alanını belki. Tamam. Bildiğim <gülüyor> kadarıyla pek <gülüyor> serbest bırakmazlar ama dene. <gülüyor> bildiğim kadarıyla <gülüyor> sana <gülüyor> bırakma seni sana bırakmazlar pek. <gülüyor> ama bir dene. <gülüyor> <gülüyor> Israr edin. Hmm. Tabii ısrar ediyor sadece duyduğum isimler. <gülüyor> bu bu, buradan yani pek kimseyi mi? tanımıyorum ben. Bunu dağdan tanıyorum, Konya'dan, İstanbul'dan. Dağdan Süleyman Usta. Yok Süleyman Recepe Karaca Bey. Karaca Bey daha şey oğlum. Bülent Hoca var tarihçi. İslam'ı aile hayatından anartabileceğimiz derslerde de olmalı hayatımızda. Siz de bunu biliyor musunuz? Başka ne kim diye bir sözsüz. Var, yeni teknolojiler var, şu günlerde yani şu çalışmalar var, yani arada, bu var. Ee, yani yani yani yani yani yani yani yani yani yani yani yani yani yani yani yani yani yani yani yani yani yani yani yani yani yani yani var. yani da yani Yine Kimsel, biraz evvel, daha, daha yani tepe, ülke, doğru. Şu çalışmaların ne Şimdi Türkiye'de, Türkiye'de eskiye indiğinizde, Türkiye kütüphane zengini. Ama bu kitaplardan yüzde beş istifade etmemiş. Türkiye kütüphane zengini, ama bu kitaplardan yüzde beş bile istifade edilmemiş. Hadise dönük eğilim Osmanlı tarihinde sadece bir gibi de görülüyor. Muhammed bir gibi de görülüyor. Onda da bazı yani yansımaları gündeme gelince bu rahatsız ediliyor. Mesela Bayramiye Tarikatı'na giriyor. Karamanlı Bayramiye Tarikatı'na Her söylenme sözde delil isteyince şef ki, Oğlum sen bu işi yapılmasın Sen gene medreseye dön. Ondan sonra bir gibi tutup Tarikat-ı Muhammediye'yi yazıyor. Farkındaysan hep hadislerle delil getiriyor, kaynaklarla. Ha, bunu fazla inemiyoruz böyle kalıyor. Ondan sonra Osmanlı devrinde bu gibi bir çalışma olmamış. Katiyetli olmamış. Bizde gündeme gelen devamlı Kelami, tasavvufa dönük kitaplar gündeme gelmiş. Kaynaklara inip istifade düşünülmemiş. Kitap, kütüphane zengin olmamıza rağmen. Son dönemlerde Türkiye'de ilk hadis kürsüsünü başlatan o Okiş Hoca'dır Ankara'da bu da boşuna katılıyor tanıyabildi bazı yabancılarla mesela ilk irtibata geçebildiği insan Şeyh Albani olmuş onu da yüze görüşmemiş sadece mektuplaşarak ondan şey yapabilmiş maalesef o meyandan e, Said Hatipoğlu ondan sonra Yaşar hmm, Talat Koç e, gibileri çıkmış. Onlar da pek bu yönde mesafe kat edememiş. Sadece bir tercüme kültürüyle gitmişler. Hadise inmemiş. Arkasından Hayri Kırbaşoğlu çıkmış. Ondan sonra Muhammed Yaşar Kandemir. Bu çıkmış. Bunlar da teferrâda inmemiş. bunlarda da sapmalar olmuş. Şu an mesela Ankara ekolu e, e, yani kısmı elinde tutan Hayri Kırbaşoğlu. Ondan sonra Mehmet Özavşar, Günyamin Eruh, Ondan sonra bir de Mehmet e, görmez. Bunlar tutmuşlar. Ee, mesela bunlarla beni bu mevzuyu menakaş eden bir kasetim var Hüseyin'den elde edebilirsiniz. Ondan sonra İstanbul'daysa, Bunu tutan Muhammed Yaşar Kandemir'den, o zaman İslam'ın üstüydü. Ondan sonra bizim şey var, ee, Raşit Küçük Hoca var. O bunu tutmaya çalışmış. Ondan sonra Canan, İbrahim Canan var. O tutmaya çalışmış. Bursa'da Karacabey var. Birkaç kişi var. Ama bunlar hadis ilmini Türkiye'de kötü bir tutma imkanı sahip olamamışlar. Ee, Hadiscilikten daha çok sanki hadisi inkar etme eğilim yüzünden gelmiş. Çünkü hadis mevzuna kimin? Değil. Katiyetle tercümede bile fahiş hatalar var. Ha. Evet, var. Maalesef şu kütüb-ü sitteyi kastediyorum değil mi? Tabi. Korkunç fahiş hatalar var. Maalesef. Bilmiyorum. Kendisi kendisi şu kapıyı kapar mısın? Duman nereden geliyor? Şu pis duman. Hocam o bağlantılı olduğunu bu onlarla o zaman, bir şey yani. Yani Ama tabii İbrahim Canan hocam bilmiyorum ne kadar oldu da benden onunla beraber yani, proje, Nurcu eğ eğilimli evet. İbrahim Canan. Ve, aldım dedi. <gülüyor> i̇şte. O zaman Sadece işte bu son e, devrede ee, benim talebelerimden birisi vardı, Mustafa Dönmezci. O burada master'ı verdi. Doktorayı da burada verdi. Master'ı Neseyi'nin kitabul ahkamına üzeri verdi. Ama doktorayı verirken tuttu Ebu Naim'ul Esbahani'nin tıbbün nebevi var onu verdi. O kadar ısrar etmemize rağmen kendisi tercih yapamadı. Bence eee eee Ebu Tıbbın Nebevisi'nin hiçbir ihtiyacı yoktu bu toplumda. Neseyni Kitabul Kadası'na da ihtiyaç yoktu. Bu toplumda çok farklı şeyler gündeme gelebilirdi. Bunu yapamadılar. Şu an onun da burada pek tesiri yok. Hocaları tanıyor ama hocalar belli bir şey gider. Hatta burada eğer o kesimin gözüne girmediysen sen katil de öğretim görevlisi alamazsın. Profluk kalamazsın burada. Belli bir kesimin mesela bu Hayri olmuş şu an tokumda gibi görünüyor bu işler başka türlü bunu yakalatmasına vermezler yani. Biz tuttuk şu an Belçika'da bir e, İslami İlimler Fakültesi adı altında bir fakülte açtık. Belçika'da. Çocuklar içeriden gelen neyin kokusunu? <gülüyor> Şunları balkona kovsana Ali. Eylik Eylik açıyorlar. Açıyorlar. Kapısını kapatsınlar rüzgar tabri. Git. Yani. Git sen şunu kapat. Eğer siz kapamasanız hoca çekip gidecekler. Ne içiyorlar? Zıkımı türkünü içiyorlar keretleri. <gülüyor> <gülüyor> Girdin <Çin> ha. <gülüyor> <sevişak> <gülüyor> <değil mi? Evet>. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Türkiye'de <İçiyorlar>? bu oturmadı. <gülüyor> Arkadaş da bir şey yapamadı burada. Zaten oradaydı orada büyüme. O Belçika'dan gitti okumaya, buraya öyle geldi şeyini verdi. Bizim dil sorunumuz olmadı, zaten Arapçayı biliyordu, Fransızca da biliyordu. Yabancı dil olarak Fransızca'dan girdi. Orada da zaten Belçika'da Lüven Üniversitesi'ndeki farklılığı vermişti Medine'den geldikten sonra. Ki orada fakülte yaştık, şu an bu sene eğitime başladı. Ve bayağı da dolu dolu bir program. Evet, yani başladık. Evet, Allah nasip ederse daha da güzel olabilir. Burada şimdi sen tembire... Yok, orada Avrupa'dan olması gerekiyor. Avrupa devletlerinden. Şimdi oradaki e, üniversite... Oranın Tabii, oranın, oranın şeyini kabul eder. Biz de bunu ekseriyetle yani kendi gençlerimiz için var. kullanıyoruz. Yani orada doğmuş, büyümüş, oranın vatandaş evet. olmuş, oranın dilini biliyor. Çünkü eğer Bitti. mesela Belçika ise... Güzel Türkçe evet. bilecek, Fransızca bilecek, Arapça bilmesi gerekiyor. Bu üçünü yakaladık. Almanya'da evet. Almanca bilecek, Türkçe bilecek, Arapça bilecek. Evet. Hollanda'da Hollanda'da bilecek, Arapça bilecek, Türkçe bilecek. Evet. Çünkü bu üçünü iyi oturttuk saydık. Çünkü gençlerin hepsi bunu biliyor. Koruda imam da olsa, öğretmen de olsa bu okuldan çıkanlar olacak artık. Dışarıdan gelmediği bir şey yok. Bunu yakaladık. Ve burada da Samimi niyetle başlayanlar var ama bunlar hadis ilimine inememiş. Türkiye buna çok garip kalmış. Mesela Orta Asya Türklerine bak, hadiste tamam. bayağı bilgisi olan insanlar çıkmışlar. Yani bayağı kitaplara şerh yazmıştır. Ondan sonrasını kast ediyor mesela. Kutlu Boğa gibi birisi, Beyhakî'nin sünemi üzerine şerh yazmıştı Mesela bu aslında Bukhari Türk değildir. zeheb Türk, e, Türk'tür. Zeheb-i i̇bn Kaymaz'dır, Kaymaz oludur. Kendisi Suriye, Laskey Türkmenlerindendir. Ha, yani Orta Asya'daki Türkler, Türkiye'deki nereden daha çok çalışmış. Bunlar çok tembelmiş böyle. Yani Sofi kafadan başka birisi çıkmamış. <gülüyor> bir Buhari Türkler, o... o Değil, Bukara bu. Arabi. Ama Zhebi e, Türktür. Baksan bile Türkçedir adı. Yani Türk diyorlar da hocam Buhari. Bir de derler. Kürt kürt kürt de, de, de, de, de, Kürtler de der ki i̇bn Teymiye Kürttür, hiç yoktur. Siz <gülüyor> <T 'ymiş> de Arap Tabi. İbrahim'in de Kürt olduğunu söylüyor. Aksine. Petrullah Hoca da, e, neyse boşverin sandıkları. Hmm. Öyle kötü, e, mesela şeye bak, bu İsmail Bursevi var. Ana, Kürtler hakkında bir kötü söz söyler aklımdur. Bir ilim eli bunu yapamaz. Peki hocam alim ol dediğimiz ispatla Türk olan Türk biz de mi? Bizde bu çıkmamış. Çıkmamış. Buhari'yi benzer böyle, böyle, böyle, bir, böyle, böyle tasadir, bir, bir İslam alimidir. Ya. Önemli değil. Yani illa Türk Kürt falan Arap olması gerekmiyor. Şey, Kim? Kim? Okusaydı olurdu. Ne olmasın? Mesela bir zaman e, bu şey e, Hayri Kırbaşoğlu bir şeyde e, hadis ilmiyle uğraşanların hepsi Şafi'dir diyor. Şüpheli bakmak gerekiyor diyor. Dedim han Hanifiler yaptıysa ne yapsın galiba Şafiler? Hep Şafi'den çıktı. Onlar okumuş, onlar yapmışlar. bu üzerinde de var. Ha. Ya şey. Şey. ben Türkiye'ye ilk şey böyle yansıma şekli bu Hüseyin Atay. Ee, Yaşar Nuri, bu dışarıda doktora yapanlar tarafından evet. Süleyman Ateş Bunlar bu fitneleri soktular Türkiye'ye Hayrı Kırvaçoğlu pek dışarı gidip bir şey yapmaz. sadece Sorbonda bir doktora şey oldu O zaman da ilk yaptığı i̇bn Kuteyben'in Kutaybe'nin şeyini <gülüyor> Muhtelif hadis kitabını Fransızcadan Türkçe Türkiye tercüme direkt bu işe başladı ama ondan sonra o da zırvalamaya başladı böyle girdi ondan sonra ayak tabakasından girdi bu Muhammed Gazali'nin bu Muhasır Muhammed Gazali'nin Mahmur tutun. ondan sonra Ebu Reyyan'ın kitapları tercüme edilince <gülüyor> <gülüyor> gündeme geldi bu sefer hepsi bir tarafa çekti bunlara. daha da tabana indi orada bunlardan tesirlenen talebelerle girdi Oturup da bundan hiçbir ilmi tenkidi yoktu. Sadece onun bunun aktardığı sözler, başkalarının sözlerini tercüme ederek bunu oturttular. Tese hadis ilmiyle, yani uğraşarak bu işi benimseyerek yapan bir tayfa çıkmadı Türkiye'de. Bunu yapmadılar ve biz bunu sağdan soldan sokuşturmaya çalıştık. E biz de pek baş başarılı olmuş sayılmayız şu anda. <gülüyor> ya Bunun yayılması gerekir ama herhalde derlemekle yani diyelim ki doğuda medreselerde okunmuş köklü bir Arapça bilgisi olan bazı arkadaşlar şu an şey yapmaya başladı. Şey vardı burada. Ali abi. Seyfettin nerede? Sevim bundan geçti. Şey şey şey Sevim tamam. Tamam. tamam. Mesela bizim Zaman bir Seyfettin arkadaş vardı şu an bayağı uğraşanlardan evet. ve üstü, gençlerden. B e yetiştirilirse bayağı iş yaparlar. Evet. Yönlendirilirse bayağı iş yaparlar. Bence sen önemli değil. Yani evet. İslam hukuku da olsa Çünkü bu yönlendirebilinir. De, ama de, sakın de, bir de, kitap seçme. Çünkü kitap çocuklar lütfen şu kapıyı, Hüseyin kapıyı kapa. Sigaradı bana Necmi kov şunlara. Yazlama sen işte hocamdan Yönlendirmek mümkündür ama bir kitap seçme. Çünkü bir kitap seçersen bu kolaya kaçıyor ya biraz önce de bir asıl var. Ee, seni cesaretlendirir, gözünü korkutur. Fakat hiç korkma, hiç korkma. Keçeceğini sen bil. Mesela İslam hukukundan neyi isterler. Diyelim ki sen mukarenel hukuk seçebilirsin mecelleyi seçme bence. Mukareneli hukuk seçebilirsin. İslam hukukundan belli bir bölüme diyelim ki ceza hukukunu seç. Hiç tasa değil. Yani bunda size bunda yardım edebilirim. Yani bizdeki ceza hukukunun temel ana esasları yani muasır medeni hukukla karşılaştırabilirsin. Tabi topluma bir şey versin. En azından ne olur? <gülüyor> diyelim ki ilahiyattan birisi bu me me me mevzuda bir yüksek lisans tezi hazırlanmış adam merak eder ki Avrupalı şu an buna merak ediyor yani adam gelmiş geçenlerde mesela bizim fakülteye bir sosyolog gelmiş ee, ona demişler ki ancak buradan öğrenebilir çünkü bunlar daha çok bu işte uğraşıyor mesela bizim orada kütüphanemizdeki mevcut kütüphanemiz Avrupa'nın en büyük kütüphanesidir. bu sahip olduğumuz kütüphane. Çünkü biz küçükten beri kitaptan uğraşan, devamlı Benim şu an kütüphanem ve Türkiye'de kaynak olarak tek bir. Yani Köydeki kendi kütüphanem. Kaynak eser olarak. Adam gelmiş. Bakın şimdi mevzusuna. Sporun zararlı olanlarından sakın. Her spor illa faydalı değil diye adam bir test Duydum ki diyor peygamber bazı sporları mesela bu boksu yasaklamış. Yüze vurmaya adam gelip bunu öğrenmek istiyor. Ha. Bakın ne oluyor bu şimdi? Demek ki İslam hayatın diyelim ki bir genci spor yönüne de tesir etmiş. Bazılarının zararlı olduğu söylenirmiş. Mesela şu an insanlar topun faydalı olduğunu düşünüyor. Değil. Top bir yani ticari sektördür futbol şu an. Ve bütün futbolcular yaşlandı da sakatlanır. Hepsi dizden gider. O zaman bu bir spor değil, vücut geliştirmesi değil. Yani tutup da sen, yani futbolu bir yüzme gibi göremezsin. Bir atletizm koşu gibi göremezsin. Ama futbolu sokmuşlar. Futbol bir sektördür. Anlatabildi mi? Adam bunların üzerine durarak gelip bizden bir şeyler soruyor. Ha bizim oha biz her meseleyi bitirdik de futbola mı kaldık? Yani spora mı kaldık? Deriz biz şimdi tek bir şey seçersen yönlendirme kolay olur. Üzerinde bir dur ısrarlayacağım. Mesela hocam tamam. Ben İslam hukukunu seçtim ama ben bir kitap değil. Bu işi temelden farklı girmek istiyorum. Böyle de senin cesaretini görünce belki önünde durmazlar. Ama ya nasıl olsa bir diplom alacaksın. Ünvan değil mi? Bunu seçtik gibi. <gülüyor> savarlar. Halbuki böyle olmamalı bir yüksek lisans ederim. <gülüyor> Bence Arapça nasıl i̇şte, şu an sen bu mevzuda bir şey yaparsan mutlak Arapça ihtiyacı var İngilizceye değil İngilizce olsun kasa değil yani <gülüyor> <gülüyor> yani, <gülüyor> de tabi çok mu burada birisi bunu okutacak? Var hocam. birisini. Var hocam. Bu ne ya? Tabii. Git tekrar yani oku. Biraz hantaldır medrese usulü ama evet. önemli yani tekrar bıktıracak bir şeye sahiptir. Evet. Yani diyelim ki bir senede verebileceği iki seneye uzatırlar. Ama yine de zaman kaybı sayılmaz yani hiç olmayan yerde. Bunu yapabilirsiniz. Bir şey daha Şimdi ben bu zamanki Teknoloji tefsir heh, Bu tefsir çalışmaları adı altında yürütülen işe Kur'an'ın tahrifinin kod adı olmuş tefsir şu an Evet yani <gülüyor> Süleyman Ateş alyaka kelimesiyle uygulamaya başladı Yapar, Çoktan yapıyorsanız bilmiyorum yani, Alyakayı aşka kadar götürdü yani Aşk programıyla ifade etmeye başladı ya. Önceki şeyinde var mı? Bu? Yok yeni bir tefsir saklıyorsunuz <gülüyor> Yani şimdi şey olarak yani alaka kadar veya alakayla yani etimoloji açısından bir zaman getirdi. Doğru eee bir alaka vesaireye kadar getirdi. Tamamen bir tevil ve mecaz anlam yüklemeye kadar gitti. Ha, o, ben orada takılıp kalmadım da yani şunu görüyorum hocam. İşte teşeffüzi gibi kavramları, eee kelimeleri, şey ile uğraştık etimolojisiyle oynanıyorum. Bir çıkış yolu bulmaya çalışıyorum. <gülüyor> Biz muhafaza edelim diye de uğraşmıyorum. O kadar statükozu bir insan da değilim yani açık söyleyeyim. Şimdi bazı şeyleri anlamak zorundayım yani gidişatı Hı. görmek durumundayım. Hazır bulmuşken mesela bu bağlamda özellikle kök olarak bir kelime, hani, yani Hepsi İşte Arap şiiriyle öyle. el aldığımız zaman, şimdi bak Kur'an'da Kur'an'da Kur evet. e, takip edilmesi gereken asıl şu Kur'an'dan muhatap olduğumuz Nas'ın bir öncelikle mantıkuna muhatabız. Nas'ın mantuku nedir Arapça o ayete kelimelere cümleye o dili konuşan toplumun yüklediği anlama muhatabız. biz buna Nas'ın mantuku deriz İkinci merhalede o naslın mantıkunu anlarken hemen o naslın mefhumuna döneriz. Bu naslın mantuğun üzerine getirilen bir mefhum var mı? Ama bu mefhum katiyetle Resul'den aranır. Çünkü Kur'an'ı beyan etme hakkı sadece resul'dur. Onun dışında hiç kimsenin Kur'an'ı beyan etme hakkı yoktur. Neden? Çünkü ayet este kelimede kıyam eden la tu har bit li alayna thumma alayna geldi zaman cibril getirdiğinde peygamber aleyhissalatu vesselam